Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Tabii Trabzon'dan, Karadeniz'den hoş geldiniz diyeceğiz herhalde. Ramazan'a falan biraz konuşup, Ramazan hazırlıklarına değinmek lazım. Belki e, itikat Risalesi'nden de bölümler halinde gidiyorduk ama herhalde önce Trabzon'da neler oldu, neler yaptınız? En azından e, medyaya yansıyan tarafını e, gördük. Bir yerde konuşmuşsunuz. Bayağı da bir güldürücü oldu yani. Yani Konuşman evet, bayağı oldu. Olmuş, evet, nikah, e, kelime-i getirme. Onlar da ben gün Ben sırf Şike'yle ilgilileri gördüm hep bana. Çıktı yaptılar. Valla ben de nikahla ilgili olan e, e şey da, da O da meşhurdur. Kelime-i getir diyen e, lafını duyan damadın <gülüyor> kelime-i şehadet zorluğu. O, o yani onlar eski konuştuğum şeyler de işte böyle biraz uzaktan. Şimdi siyasiler de burada konuşur konuşur haber olmaz. gider İngiltere'de bir şey söyledi bu haber oluyor ya. <gülüyor> bu da biraz ona benzedi yani. Ben burada aynı şeyleri konuşsam Haber olmuyordu. Trabzon'da tabi herhalde haber ajansları da vardı tabii. bayağı. Ee, hemen haber yapmışlar onları bayağı da. Biz orada konuştuk, akşamına olmadı, bütün internet doldu dediler. Yani o kadar da kısa zaman içinde haber etmişler. Çok güzel geçti buradan. Teşekkür ederiz, bizi ağırladılar. Medine Vakfı, ee, orada İsa Hoca Efendi var. Ee, o epey senelerdir benim doğduğum sene İmam olmuş. E, tabii şimdi emeklidir. Fakat e, hizmetleri yürütüyor. E, Pelitli, havaalanın karşısında bir Pelitli, Kur'an kursu var. Zaten Kur, o Pelitli, Kur'an kursundaki hafızlık cemiyeti içinde. Yani hafızlık ve Arapçadan da icaz et, mücaz e, bazı kardeşler vardı. E, bizi geldiler, çağırmışlardı. Biz de icabet etmiştik. Sonra yalnız e, ben e, bende şöyle bir şey var. E, gününü koyup da hani bavulunu hazırladıktan sonra izin almaya gelene Falan derler ya sen niye izin alıyorsun ki pavlumazım. Şimdi izini boş <gülüyor> kalpten koyup... alacaksın. Şimdi onlar da bana geldiler dediler ki sen ne zaman diyorsan. Şimdi bu çok önemli. Çünkü benim başka yerle çakışır programımla. Hatta başından kesmişler. İşte şifa dersiyle çakıştı hatta. Bir hafta evvel olacaktı. Dedim şifa var benim Muhtat. 15'te bir pazarları diye ya, bize uydular yani. Öyle olunca da ben Özür dileyecek halim kalmadı. E bir de Trabzon'da hakkı var. Epey seneler evvel bir daha gitmiştim oraya belki bir icazete on sene. Yani Trabzon'a gittim çok da sohbete, sohbet programına. Ondan sonra orada güzel icazet oldu. E, merasimde bazı konuşmalar yapıldı. Son konuşmayı biz yaptık. E, güzel bir Kur'an kursu, güzel hafızlar yetişmiş. E, Arapça tahsili de çok iyi bir hoca efendi, Abdülvehhab hoca efendi. Ee, hem bizim Karadeniz usulü okumuş hem Çilloda okumuş. Ee, efendim o da e, hoca efendinin damadının damadı. E, damadı İrfan Hoca... ...yine orada Trabzon'dayım Çok ağırladılar. Çok teşekkür ederim yani kendilerine. Güzel organizeler yapmışlar. Çay TV naklen bağladılar. E, yani canlı verdi. E bunlar imkan yani şimdi oraya 3.300 e, yani geniş beş, kitlelere 3.500 yani kişi e, kadar e, gelen vardı kadın erkekle ama bir televizyon kanalının o saatte tutulması insanlara ulaşmak bakımından yani ben tabi böyle bir pazarlığım yok kimseyle ben 100 kişi de gelse ona konuşacağım ve benim için fark etmez cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur ben bildiğimi söyleyeceğim yani ama e, tabi ki çok yazın temmuz sıcağı e, biliyorsunuz Karadeniz karadenizde rutubet, rutubet bir de denizin üstü Efendim o sıcakta herkes yaylalarda şurada buradayken yine 3500 kişi falan çok önemli bir cemaattir yani. E, i̇ştirak güzel oldu. Sohbette feyzli muhabbetli geçti. Baktım e, kendi konuştuğum yerde her hafta Ahmet ve Sevi bir rahat konuşurum. Başka gittim mi biraz böyle Tedirginlik yerimi, yerimi tedirginlikten ziyade yerimi aradım. Yadırgama. Yerimi yadırgarım. Orada bir rahatlık oldu bir rahatlık bayağı da ağır şey. Sonra da canlı yayında olduğumuzu da. Düşündüm sonra tabii onu birden bilmiyoruz. Yani biliyorum baştan konuşma arasında kaçırdım. Bir iki, bir iki de ağır kelimeli konuş şeyler de oldu. Tabirler, fıkralardan şundan bundan. Ee, millet gülüyor, seviniyor, memnun oluyor ama ya dedim çok rahatlıkta iyiydi. Baktım bayağı bir rahatım yani. Beni sıkmadı. Çok feyizli oldu. Çok bereketli oldu. Oradan çıktık. Efendim şeye gittik. Ne onun adı? İkizdere tarafına gittik. Oradan geçtik ve her yerde gö tanıyanlar, görüşenler, edenler, sohbet, muhabbet Ha şimdi evvela gittim, cumartesi. Pazar e, icazet olacak, cumartesi gider gitmez göreliğe gittim. Ben e, göreleliyim de göreleliğinde yeğenli köyündeyim. Şimdi diyorlar ki sen göreleliyim diyorsun, başka köylerde diyorlarmış. biz Bizim köylü ihtilaf çıkmış diye nesep sabit olması açısından <gülüyor> dedim ki hiç karışmasın. Göreleliğinde yeğenli köyündeyim. Ee, onun hakkında da orada bazı bilgiler aldım işte Bukhara'dan geliş öykümüz üç kola bölünmüş Kayseri Konya Gümüşhane'den bizim dedeler inmiş falan onların bayağı bir bilgisi babamın amcaoğulları falan tabi sağ kabirlerimiz orada bir çavuşlu vardır babaannem tarafı oradan onlar da ziyaret ettik kabirlerini geldik göreli orada ziyaret ettik merkezde biraz üç dört iki, birkaç saat kaldık orada bayağı bir görüşme isteyenler sohbet isteyenler efendim illa bize gelin falan dedik inşallah Baya bir, e, burada da bir laf soktuydum. Bu bizim görevliler birbiri tutmaz diye birkaç hafta önce evet. bir şey dedim herhalde. Evet. Baktayım, dernekler başkanı, federasyonun başkanı falan. Herkes bayağı gelmiş. Çok gelen oldu. E, siyasilerden. Şundan, yani bir anlamda sizi tekzip etmiş oldular. Tekzip değil. Dediler ki doğru söylüyorsun. Dediler. Ondan sonra bana da dediler ki efendim şey işte şöyle yapıyor. Ya dedim bak içkisiz, çalgısız, çengisiz dernek, mernek de, yaparsanız gelirim. Hocaya uygun bir şey yap yaparsanız beni de çağırın dedim yani madem hemşeriyiz. Falan. Ondan sonra oradan e, hanım e, Çamoluk'tan, benim hanım. E, Çamoluk'un ben veriştesiyim şimdi. Misal verirken de bu alıcda Çamoluk çok misal şey Bunlar nasıl birbirine tutkun böyle dernekleri, mernekleri. Bu bizim görevle niye böyle yapıyor? Falan gibi laf derim. Baktım orada e, çok önemli kimseler vardı. Onlar da dediler ki ya çok doğru söylüyorsun. Bunlar dediler. Nasıl dernekçi, nasıl faali? Biz niye böyle e edelim? Niye böyle yapıyorsunuz? Toplanalım edelim. Kiminiz varsa efendim Mülkiye'den şuradan buradan Hacı'dan hocadan bu işin zenginliği yani herkes bir araya gelsin. Ee, ondan sonra çok hoşlarına gitti. Şimdi beni, beni illa buraya dediler bir. Sosyal demokratlar falan seni çok sevme, seviyor dediler. Sosyal demokratlar varmış. Şunlar bunlar solcu gör. Sosyal demokrat nedir onları da bilmiyorum da. Demokratı biraz biliyorum da bu demokratın sağı solu sosyal demokrası <gülüyor> karıştı <gülüyor> birbirine girdi yani. Şimdi dediler bazı gençler geldiler falan. İlla sohbet edelim işte bir şeyler soralım. Dedim işte vakitler yok. Şimdi biz döneceğiz gece Trabzon'a tekrar. Sabah çünkü erken program var. E ondan sonra memnun oldular. Talep ettiler. Bir daha davete Hoşuma gitti. Yani bir yani memleketten davet almak. Bir kere yani daha ben, gitmek gerekecek. Yani başka yerde 5000 bin kişi olacağına görele de kişi olsun konuşma. Yani insan bir de vatanında bir konferans, bir konuşma yapmak ister yani bunlar. E, kasıtlı da yapmamış da değiliz. Ben 30 sene evvel... E, siparişi verdiniz en kötü ihtimalle şimdi. 50 kişi de olsa gelirim dediniz. Ben görüleyim. sayıya bakmam. Şimdi bir rahmetli İhsan, Hoca, İhsan Efendi vardı. Bizim efendinin arkadaşı. Onun da babası vardı. Ben de çocukken tanıyorum. O da böyle yüzü pancar gibi o Karadeniz'in tam kırmızı yüzlü böyle. Beyaz sakallı bir zattı derdi. 500 kişiden aşağı vaaz etmem derdi. <gülüyor> <gülüyor> 500 kişiden aşağı vaaz etmem. Şimdi biz öyle bir laf demeyiz yani. Bizim için mühim olan... ...Allah için gelen, Allah için dinleyendir... ...bizim burada bilet kesmiyoruz ki... ...şart kocalım... ...ama e, yani bu talebin artması... ...mesela 8 tane meyhaneden... ...bire inmiş... ...efendim... ...nerede görelede... Göre, ...yani içki içme oranı biliyorsunuz en yüksek vilayet herhalde Rasundu. sundu... Yani böyle, ...böyle bir oranlar var yani... Bizden zengin vilayetlerimiz var... ...he şimdi mesela... E, ...bu durum iyi... ...İslama yöneliş güzel, haramlardan sakınmak güzel bayağı bir tesettürlü oranı var. En mühimi şu, insanların e, bilmediğine düşman olmaması. Elmer ve adu Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Ama bunu kırmamız lazım. Yani şimdi mesela, tabii bizim bu televizyon programlarımızın çok etkisi olur. Da, bayır, çayın nereye gidiyorum? Flaş, flaş, flaş. Sizi seyrediyoruz, sizi seyrediyoruz. Ama herkes, bir de şaşırdım ben bu pazar sabah koydunuz da bunu kim dinleyecek diyordum size. Böyle diyordunuz. Bir de baktım şimdi orada diyor ki, o. Herkes yok. Bir de tekrarını dinliyoruz pazar sabahı diyorlar. Ee, böyle bir e, tevettçi var. Bir aylalara çıktık. İşte Trabzon'un Çaykara'nın Çaykara'da bir e, şeye gittik. Eski adı, yeni isimlerini bilmiyorum. Hopşara köyü var. Eşe Holayşak köyü var. Hacı Ferşat Efendi vardır, meşhur e, Evliya Allah'tan. Hacı ve onun kabrine gittik, ziyaret ettik. Sonra Maraşlı üç şeyh var. E, Osmanlı 500 460 sene falan evvel üç şeyh gelmiş oraları Müslüman edilmesinde Maraş'tan. Birisi eski pazarda, o deniz kenarına sahilde, birisi Paçan köyünde. gidememiştim. Oraya gittik, e, kabrini ziyaret ettik. Orada tabi her gidilen yerde çok hemen toplanıyorlar. Şankarın merkezde biraz oturduk. Ondan sonra efendim e, Rize'ye geçtik bir gün. Rize'de elinde bir namaz kılabildik vakit yok sonra müftü efendi falan aradı şey etti ama bizim orada olduğumuzu anlamamış sonradan haber aldılar. Pazar'ı Tütüncüler Köyü'ne geçtik benim okuduğum köy. E orada tabii çok anılarım hatıralarım var e çoğu da vefat etmiş onların mezarlarına bir gitme Ben bende hakkı var. Yediriyorlardı içiriyorlardı evlerinde misafir ediyorlardı hacı amcalar. ...onların kabirlerine gittik, ziyaret ettik. Ölmüşler Allah rahmet etsin hepsine. Orada da kız erkek baya bir talebe toplandı. Bir cami dolusu, birkaç yüz kişi. Bir sohbet oldu, bir saat, bir buçuk saat. Hocam Rasul Bölükbaşı, hocam tabii dedi ki sen şimdi bundan sonra gideceğim programlar var ama bundan hayırlı değil dedi. <gülüyor> <gülüyor> Burada dedi, biraz fazla konuş dedi. Fazla konuş deyince yani şimdi ben de çok sıcak böyle... E, tabii yayla gibi değil oralar. Gerçi 12 kilometre falan yüksek ama çok sıcak vardı o gün. O vaziyette Allah bir şevk veriyor yani o talebeler falan. E biz de onların durumundaydık. İşte 78'lerde ben gittim. E, ondan sonra onları bir teşvik edici, bir ilme teşvik eden, işte e, hizmete teşvik eden konuşmalar oldu. Akşam etkilerinde orada kaldık. Oradan tekrar indik. Uzun göle gittik, şaraht diye geçiyor eski ismi. Uzun gölden ertesi gün yaylalarına gittik. Aa, Yok, o, yaylalarına çok, çıktınız. çok uzun gölün yukarısından yaylalar var. Bir, e yollar kötü. Yollar e, yaylalar biraz kötü gibi bir minibüs vardı o çok salladı bizi. Sonra biraz zip gibi bir araba vardı bir arkadaşta. Ondan biraz daha ona intikal ettim yani dedim bu sallıyor. Göller var dağlar 2000 irtifa 2000'den yüksek. Yellere gittik. Oralarda da bizim hocalardan, talebe arkadaşlardan nasıl duymuşlarınız? Biz durmuyoruz da bir yerde. Hepsi yollarımızı kesti. Orada ayran, burada ayran. Ondan sonra beş dakika oraya uğra, beş dakika oraya uğra. Ölüleri var, dirileri var. E i̇şte buradan da çok cemaatler var. Yeni Bosna'dan, şu eski cemaattan. Nereye gitsek? Bizim eski sohbetlerimiz vardı o hızlı dönem, 28 Şubat öncesi. Oradan herkes cemaattan beni tanıyanlar tabii. Yaşlı kadınlar koşturuyorlar, nefesleri kesilecek. Ya dur nene falan çok bir seviyorlar Allah için e yani, Allah da onları sevsin. Yani 4-5 gün geçirdim mi Yani 4 gün tam 4 gün demektir. Geldiğimiz gün perşembeyi de saymazsak ya da 5 oluyor cumartesi. 5 oluyor tabii cumartesi, cumartesi Pazar, Pazar, Pazar, pazartesi 5 gün tam. 5 e, gün oluyor. Ama bayağı da bir yere gezebildik. yine de çok uyuyamadık. Yani istirahat edemedik. İstirahat, hani böyle bir yaylada falan böyle bir bir kuymak muhlama bir şey yedik ama bir böyle ayağımızı uzatıp da birkaç saat bir yerde oturup da yani şey edemedik fazla gez, yani istirahat şeyle gitmedik. Yani bir tatil niyetiyle de gitmedik. Sosyal bir faaliyet olsun ama yani aşağılara indikçe bir durulmuyor. Sıcak nem çok. Yukarılar daha bir rahat. Üşüyorsun hatta yani. Yaylalarda. Güzel bir şeyle yani beden yoruldu ama beyin dinlendi. Yani kafa değişikliği olarak bunu görebiliriz. Allah razı olsun bütün kardeşlerden. Yani her gidilen yerde efendim Rize'de bir yemek yiyelim dedik böyle açık hanım kardeşlerimiz e, yani hiç beklemezsin olmazsın illa gelip işte e, biz seni dinliyoruz senin yolun üzereyiz. Şudur ya benim yolum ben, kimin, benim yolum neymiş. Yani eli sünnet yolu üzeriyiz işte bu şekilde ama bu ilgi ve alaka tabi bu ekranların bunda katkısı çok büyük inkar edilemez. Ama halkımız da Demek ki iyiyi seçiyor, yani dinlerken falan doğru konuşanı seçiyor veyahut güven meselesi. Yani bu adam doğru mu fetva veriyor, yanlış fetva veriyor? Bu mesela nice ilaççı, profesör etiketli insanlar senelerce çıktılar, bu şeyi tutturamadılar, güven veremediler. Niye? İşte eskiden beri bilinen, ehl Sünnet'in Osmanlı ecdadımızdan gelen şeylere muhalif konuşarak, yani halif, duğraf, ters konuş tanınasın, zihniyetiyle gittiler... Teravih 8'e indirdiler ama biz 20, 20 diyoruz. Millet bizi daha çok seviyor. Yani hani normalde 8'e indireni daha sevmemeliler yani lazım. Bana öyle geliyor seçici. Yok işte. Hayır onlar olmasaydı 8'den filan hiç kimsenin haberi olmayacaktı. Haberimiz olmayacaktı. Ya haber ama şey 8, 8 yani. diye bir şey yok yani. Nerede var şimdi? Ümmetin cumhurunun ittifak etmediği, e, sahabeden gelmeyen bir şey. E nasıl efendim? Aş anamızdan gelen bir rivayet. Resulullah 8'den fazla kılmazdı diye bir rivayet var. Bu rivayetten yola çıkılıp da sen öbür türlü Hazreti Ömer zamanından beri bu cemaatle kılınmış. Yani 3 halife döneminde. 3 halife cemaatle Bütün sahabenin birlikteliğinde kılınmış. E canım, burada da e, peygamberin sünnetine uyuyoruz. E, i̇şte Hazreti Ayşe'nin rivayetine de ittiva ediyoruz ve 8 kılıyoruz diyene ama kılma Ayşe, denir ya, mi? Kılma denmez ama şimdi teravih olarak bunu teravih Allah rızası için kılar. Namazın rekatı vakti yok ama ee, teravih olan 20'dir. Yani 8 rekat olarak bir teravih yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o kıldığı teheccüttür. Yani Hazreti Aşen'in dediği de teheccüttür. 8 kılar, 3'te vitri, vitri teheccütten se sonraya bırakırdı. 11 ederdi. Yani onun için tek sayıda oradan geliyor. Vitrin bir rekatından geliyor. 11 teheccüttür o. Yani öbür türlü teravih olarak da değildir ama Maalesef İslami bazı gazeteler bile geçen sene buna söyleyen hocalara yazılanlara yer verdiler. Şaşırdım kaldım. Yani şunu demek istiyorum. Yani Kolaylaştırın. 20'yi kılmayacaksa, 8'i kılsa. E e, mübarek şimdi bir şeyin keravi olarak aslını bozmaktansa. Ha aslını bozmak meselesi aslında burada can alıcı nokta ifade bu. bu. Yani aslını bozma. Aslını bozmayalım. O zaman ona bakarsan da öğlenin farzı. Çünkü yerine ne koyuyorsun? İşte, işte öğlenin farzı 4 dekat. Şimdi hiç kılmayacaksan bari 2 kıl denemez. Çünkü onun mutlak nafile değil. Vakitli bir nafile. E, Allah işrak, kuşluk, evvabin. 20'ye kadar yolu var. istersen iki 2 rekat kıl. Bak onu diyorum evvabinde. Kuşluk namazı 12'ye kadar yolu var. İstersen 2 kıl. Çünkü bir hadiste de diyor ki 2 rekat kuşluk namazı vücuttaki bütün eklemlerin sadakasıdır diyor. Yani 12 rekat'e kadar müjde açıklamış ama 2 rekat kuşluğu da söylüyor. Evvabin 6 diyor Tirmize hadisinde bir altı geçer, bir yirmi geçer. Başka bir hadiste müjdeler ayrıdır. Ama e, bazı rivatlerde ne diyor? Akşamdan sonra dört kılan. Dört rivatı de var. Bazıları da diyor ki akşamdan sonra dört kılan olduğu için sünnet buna dahil, dahil değil ihtilafı var. Yani Çünkü dört mi, altı akşam mı? derken, Efendim sallallahu akşam derken sünneti dahil etmez ki. Her zaman için öğlen, akşam denilen farzlardır. Çünkü öbüründe de öğlenden sonra dört kılan... Son sünneti iki kılan dört kılan dediğine göre öğlen de farzı. Ya e bu sefer akşamdan sonra dört kılan deyince o zaman ne olur? sünnetten sonra iki daha kısa o dörtlük müjdeye giriyor. E dolayısıyla ben şimdi vardı da ben mi gizledim? Yani sekizle ilgili bir şey yok. Ama bunlar başka. Ama teravih sünneti müekkede çok kuvvetli sünnet. Bir de cemaatle meşru edilmiş. Şimdi öbürlerinde de cemaatle nafile tesbih namazı falan kılınabilir. Evet. Kılınabilir ama. Var ama camilerde böyle adetler var yani. Var Kesin kılınıyor kılınsın. Kılınması. Çünkü millet kendi sayıları riad edemiyor. Edemeci Kafayı için. karıştırıyor. Ama şimdi teravi öyle mi? Teravihinin cemaatle kılınması meşru edilmiş. Yani istersen cemaatle kıl denmemiş. Cemaatle kılınması meşru edilmiş. E böyle bir namazı efendim e, çığırından çıkartmak bu işler bir sallanma, sallatılma başlandı mı sıkıntı başlar. Yani yarın farzlara kadar bu iş götürürler birileri. Birileri götürürler. Dolayısıyla halkımızın teveccühü, şey benim anladığım gelenekçiliğimizden. Bir, eli Sünnet'in şeyini muhafaza etmemizden. Çünkü bütün anonslarda, ilanlarda baktım orada Ehli Sünnet'in e, efendim en ileri savunucularından falan şeyi unvanı Biri öne çıkma başladı. Abi. Eskiden böyle bir sıfatlarımız yoktu. Son bir iki senedir bu el-i sünnet hassasiyeti. Halkın anladığı dilde konuşmak. Halkı hakır görmemek. Tevazulu olmak. Ben hocayım sen caizsin, hareketleri yapmamak. Bunlar önemli. Daha da önemlisi insanlara İslamiyet'i sevdirdin. Yani biraz şaka şamata e, komikliğin de burada rolü var. <gülüyor> Sevdirmekte. Eee Özellikle uzun sakallıların falan pek e, hoca olarak e, tercih edilmediği dönemlerden geçtik. Yani halkın uzak durduğu e doğru. kesimler idi bu uzun sakallılar. E, burada bir sevimlilik, bir insanların... Hayır şimdi sarışın mavi gözlü e, sempatik kişilerden, e, İskandinav tiplerinden uylanmaya başlayacağız bu sefer. Çünkü şimdiye kadar e, işte İslami terör diye tırnak içerisinde bir kavram üretildi. Evet. E, işte sakallı, şalvarlı, cübbeli olanlar... E, Terörist. Gerçi o yakalananlara da ben bakıyorum haberlerde. bizim tipte yok. <gülüyor> Sakal uzun var da tip olarak ya başa açık. İskandinavya'da, Osto'daki olayda e, matruş, sarışın, renkli gözlü, bir e, işte kuzey viking torunu. E, kadar Evet. Yani e, şimdiye kadar hiç tanık Fakat bir, bir mason kayıtlı gibi bir şey bir, duydum. En bir özentiyi dolayısıyla bir masonik kıyafetle çekilmiş fotoğrafı var. Ha bir de Norveç'in Filistin devletini ilk tanıyacak devlet olması gibi Bu tür de blaftüasyonlarda oldu evet. Böyle de bir şeyler bir duydum yani. Var. Ürkütmek için ortalığı. Böyle şeyler yapmışlar. Elhamdülillah biz bunlardan beriyiz. Neyse biz kıyafetten geldik buraya. Biz bunlardan beriyiz ama kendini ifade etmek çok önemli. Doğru dürüst anlatmak. İnsanlar aslında demin söylediğiniz ya kişi bilmediğinin cahildir. Şey, evet. Cahil o, olduğu şeyin düşmanıdır. Çok e, can alıcı ifadelerden bir tanesi de o. Evet. Bu toplumsal bir hastalık olarak hepimizde veya yaygın biçimde bizim ya, bir toplumumuzda Bir öğrenmeye var. çalışmak lazım. Yani Ne olduğunu bir merak edip, ona bile vakit ayırmadan gelen bilgilerle dolma olarak hemen karşı tarafın aleyhine konuşmak. Yapıyoruz bunu yani de frenlemek lazım. En çok gördüğüm e, ilgi alakanın bir sebebi de bizim bu elüsünet görüşünün en önemli konusu, büyük günahlar insanı imandan çıkartmaz. Dolayısıyla amelle imanın birbirinden ayrı olduğu, ne kadar günahın olsa da seni biz Müslüman kardeşimiz olarak gördüğümüz ve kendimizi senden üstün göremeyeceğimiz. Bunu birkaç kere işledik biz. Çok bu sıklıkla. Millet, birkaç kereden fazla Milletin kanaatinde. başında o kadar bu tesir etmiş ki aklına. Yani bu sefer adam şunu düşünüyor. Ya ben şimdi bu adamın eline gideyim bir tokalaşayım yani. Tokala değil mi? Musafa diyeyim. Bir musafa diyeyim veya şunu yapayım. Ama bu acaba bir tepki verir mi? Veyahut işte bir resim çektireyim diyeceğim ama kabul eder mi? Veyahut bana bir hor bakar mı? Şimdi bizim bu konuşmalarımızdan e, bu işin yola Olay çıkan, kolay hemen e, her yerde hemen geliyor. Hiçbir efendim yanında kim var kim yok düşünmeden geliyor hemen selamını veriyor. Şöyle yapalım böyle yapalım. E bizden de karşılık görüyor. Görmemesi mümkün değil. Ama bütün mesele doğruyu anlattığın zaman zaten el üstü net bu doğrusu bu. Sen ne kadar gülakar olsan kafir değilsin. Benim Müslüman kardeşimsin. Bir de ben senden üstün değilim. Allah'ın indinde ne olduğunu kimse bilmiyor. Bu şekil yaklaşımlardan insanlara bir güven gelmiş. Niye güven gelmiş? İslam'a da güven gelmiş. Adam diyor ki ben tövbe ettim mi af olurum diyor ya. Yani ki bizim gibilerden biraz daha ağır, katı, mutassıp bir yaklaşım beklenirken tam tersine bu kolaylaştıralım derken o kolaylaştıralım diyen hocalar hayızken kadına namaz kılması lazım dediler. Ya hayız kadın namaz kılar mı zaten kanka diyor zayıf düşmüş. Ne ne onu oruç tuta, tutabilir dediler. Bak şimdi kolaylaştırın diyenler. Kolaylaştırın derken zorlaştırdılar. Bir de kolaylaştıralım derken Allah'ın farzlarını indirdiler. Böyle yanlışlar yapıldı. Şimdi bizden hiç kolaylaştırma beklenmez. Zannederek ki bunlar beşe 5 beş daha katın diyecekler. Bizim zorası. Anladım ama ben farza farz, sünnete sünnet, nafileye nafile. Haram başka, mekruh başka. Geldiler orada işte bir, bir tanesi bir arkadaş yahu dedi bir hoca işte bahsettiler. İlla sigara haram, sigara haram bilmem ne. Demiş de falan. Ben de dedi satıyormuş. Ne demiş bakkal mı ne? Ben bilmiyorum. Tekel bay Dedim kardeşim sigaraya haram dünya bir harekese ben diyemem. Haram başka. O zaman dedi işte dedi Sohattan şuradan buradan, ya kardeşim ben şeker hastasıyım. Bana baklavanın zararı var ama şurada bir dilim baklava yedim şimdi. Buna domuz eti gibi haram diyebilir misin? Durdu bu sefer. Yani böyle haram helalı karıştırma. Arayı verelim hocam. Haram helalı karıştırmayın Madem dedim yani. sigaraya getirdiniz. Bir arayı verelim arkadaşlar. <gülüyor> Zamanı geldi diyor. Değerli izleyiciler, Hüppe Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir aramız var. Değerli izleyiciler, Hüppe Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yayın sonrasında 5 günlük bir Karadeniz gezisi vardı. Trabzon'dan başlayıp Rize'ye. Oradan yaylalara kadar uzayan bir geziydi. Ona ilişkin izlenimlerine, intibalarını e, dinliyorduk hocanın. Tabii bu arada yarında zannediyorum Umre'ye mi gidiyorsunuz? Yok Umre demeyelim ona çünkü Umre Mekke'de olur. Şimdi ben Medine'ye gidip döneceğim. O kadar. E, vizem var. Bir Ceyhun Fide abimiz var. Allah selamet versin. O bize bir e, 6 aylık biraz alınamayan bir vize. Yani çok girişli çıkışlı. E, bir 6 aylık vize gönderdi. Bu vizenin esas faydası milletin vize alamadığı zamanlarda boşken olacak. Yani iki etrafa boşluk olacak. Ramazan'dan sonra haçtan önce bir de hacdan sonra ömre mevsim başlamadan. iki boşlukta canlı yayınlarda gözükür. Kabe gece böyle bayağı bir boş. Benim esas ona e, yarayacak bu. Allah razı olsun Cehun abimizden. Bu vize altı aylık ama şimdi bir giriş çıkış yapmam lazım. Hakkım kayboluyor yani bir ay geçmeden. E, onun için e, ömreye gözüm biraz kesmedi. Bir de burada Ramazan programlarımız var e, Flash TV'de. E, programlarımızdan dolayı e, Ömreye Mekke'ye geçemeyeceğim. Tamam, bu arada izleyicilerimizi hatırlatalım. E, pazartesi gününden itibaren e, iftar saati öncesinde e, ezan vaktine, iftar saatine kadar e, yaklaşık bir saat civarında bir e, sohbet programı Ramazan boyunca, Ramazan boyunca devam, devam edecek inşallah. inşallah. Ondan insanları haberdar etsinler. Mutlaka takip etsinler. Çok faydalı had hadislerden çok faydalı ilimler istifade ederler. Biz de inşallah gider döneriz hemen. Çünkü benim de en perşembe falan Ahmet Yesevi Derneği'nde iftar yapıp sohbet ve teravih kıldıracağız inşallah. Dolayısıyla hem o var hem de iftardan önce programlarımız var, çekimlerimiz var. Ondan sonra biraz da çok sıcak var. Yani ben de şekerden çok bunalıyorum bu sıcaktan. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Umre yapan Kişi, haç yapan kişi mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmek zorundadır. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki <gülüyor> Hac yapıp da beni ziyaret etmeyen bana karşı katı davranmıştır. Bana kabalık etmiştir diyor. Bu hadisleri fıkırlarda geçer. Şimdi demek ki haç bir ömrü yapan Medine'ye uğramadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmeden olmaz. Ama Beni ziyaret eden mutlaka haç yapsın, ömre yapsın diye ne bir ayet var, ne bir hadis var. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret kolaydır. Ee, ömre zordur. Sağlık saat açısından da e, bu e, herkese uymaz. Dolayısıyla ben e, Medine'yi tercih ederim. Bu gibi durumlar olduğu zaman, geçen bir kere daha gittim öyle Medine'den döndüm. Şimdi bu vize çok girişli çıkışı, belki diyorum hafta sonra bir gün giderim. Resulullah Efendimiz'e selam müvaciyede dururum. Bir delail hatmi yapabilirsek. Bir buçuk saatte yapılıyor bir delail-i şerif hatmi. Huzurda oturup dualar şeyle. Büyük sıkıntılarımız açılıyor Resulullah'ın bereketi. Sallallahu aleyhi ve sellem. E, ertesi gününde işte Uhud'u ziyaret ediyoruz havaalanına dönürken bir günde gidip döndük geçen. Bunu da öyle kendim açımdan yaparım inşallah. Ondan sonra da böyle arada bunu aldık mı daraldım. Keşke böyle hep vizemiz e, böyle olsa bu vize zor biraz. Alt, yani 6 ay çok giriş çıkışlı. Ee, bize sonra Allah Teala devamını nasip etsin. İnşallah bir seneye de çıkar. Öyle e, oradan ayağımız kesilmez. Ama ömrede e, o zaman e, boş olduğu zaman, mültezem falan da boş oluyor. Şimdi adamın başını eziyorlar yani. Evet. Dolayısıyla ibadet de huzur ister. Kalabalıkta da itme kalkma olduğu zaman biraz huzura mani oluyor. Mültezeme falan girip denemişim orada duaların kabulü, sayı hadiste ve denemişim. Çok çıktı. Ya, mültezeme falan. İnşallah o da Önümüzdeki bir ay, efendim, bir ay sonra Ramazan'dan bir 15 gün sonra boşalır. O dönemde bir ömreye kimse vize verilmezken gidebilirsem onu düşünüyorum. İşte da bir Ramazan'da gidip hacı yapıp dönenler filan da. E e şimdi o biraz zor yani çok teftiş var. Bu sefer durdukları evden çıkmıyorlar. Ta hac zamanına kadar. E hareme de inemiyorlar. Çünkü harem boşalıyor. Hmm. Harem boşalınca kabak gibi ortada kalıyor. Nerelisin nesin diye. Çünkü yerlisi belli az çok. Çok bir fazla nüfus yok yerli. Dolayısıyla onlar zorlandı. Bu sefer de gidip bir de şu var yani devlet oran devleti izin vermiyor. Yani yasak kabul ediyor bunu falan. Bunlar meşru Daha işlemler değil. değil. Yani. Bir de sıkıntıları, hapse düşenler oluyor. Kimlik kontrolü falan bayağı içeri atma durumu var. Bazı aşıklar böyle. Şey, eskiden çok yaygındı. Evet, çok bir de yaygın. göz yumuluyordu. Şimdi o kadar göz yumulmuyor. Hakikaten de yani şimdi Adam ona göre kotalar koymuş. Oradan buradan gelene göre hesaplar yapmış yani. O oranda bir istihap hattı var. E bir de orada kalan hiç hesapsız bir yığın hac işlemine katıldığı zaman kul hakkı da oluyor yani. Kula orada da sıkışmalardan yani yer meselesinden dolayı da kul hakkı da oluyor. Hem izinsiz duruyorsun hem izinle gelen adamı sıkıştırıyorsun. E bunlar da düşünmek lazım. Böyle oranın da bir yönetimi var izinsiz işleri uygun görmüyorum yani. Evet, şimdi kaçak kalmalar. E, Ramazan önümüzdeki pazartesi günü e, başlayacak. Bu sene de Ramazan 29 gün. E, şimdi bir süredir mutlaka sizin de dikkatinizi çekiyordur. Televizyonlara bakıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de e, işte aman şöyle beslenin. Şeker hastaları şöyle yapsın. 16 saat süren bir açlık ve susuzluk. Sıcaklar var bir felaket. ...işte şöyle yiyin, bunları yemeyin... ...filan gibi... ...sadece 16 saat aç ve susuz kalan... ...bir insanın nasıl beslenmesi... ...gerektiğiyle sınırlı bir... ...Ramazan algısı var. Sanki medya bize diyor ki... Işte Ama onu doktor, diyet saat... falan yapıyor. Hocalar Ama öyle yapmaz. Medyada bunu haber olarak sürekli pompalamaya devam ediyor. Halbuki Ramazan... ...yani sonuçta Cenab-ı Hakk'ın emri... ...bir ibadet... ...kastı ve maksadıyla... Allah rızası için yapılan bir ibadet iken sadece yemeye içmeye indirilmiş bir algı haline dönüştürülmesi ilave ikramiyeler market yarışları, eğlence programları, evet, yani, ilave Ramazan eğlenceleri. Evet Şehzadebaşı e, işte Cumhuriyet'in ilk yılları ve Osmanlı'nın son döneminde işte direktler arası e, esprisi falan vardır. E, televizyonlarda, Tam imade dayını eğlenceye çevirmişler. Oraya yani. gelecek. Kasıtlı yapmış. Yani nedir bu? E, Ramazan'ın aslı asları gerçeği nedir? İnsanlar Ramazan'a nasıl hazırlanmalı? Ne yapmalı? Ramazan'ın ruhu İnsanların ruhunu ve davranışlarını nasıl e, şekillendirmeli? Biz işin aslına, künhüne vakıf olalım derdindeyiz. Bunu konuşalım biraz. Bunu şeyleriz. da Rabbimiz ne buyurduğundan anlayabiliriz. Çünkü farz eden o, Şari'i Teala bunu niye meşru ettiğin hikmetini beyan ediyor. O gayeye hizmet etmedikten sonra, o hedefe yönelmedikten sonra adet olur, ibadet olmaz. Yani gelenek görüne döner. E, zaten Adetle ibadeti birbirinden ayıran nedir? Niyettir. Adetler niyetle ibadete döner. İbadetler niyetsiz adete döner. Ne gibi? Uyku adettir. Efendim namaz ibadettir. Ama bir insan uykuyu, ya Rabbi ben şimdi şey uyumasam kafam karışacak, hafızam bozulacak, namazı bile, fa fatihayı bile şaşıracak duruma gelir insan uykusuz. Dili sürçer, yanlış okur, dua edecekken dua der. Onun için ben biraz uyuyayım da ibadete kuvvet olsun, belimi doğrultayım diye niyetle uyusa uyku tepeden tırnağa gaflet olduğu halde diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. E, bu uyku ibadete dahildir. Ne alim ibadetün, alimin uykusu ibadettir. Hadisi de bundan çıkıyor. Yani buradaki tabi alim diye genel geçiyor ama maksat o değil uyurken niyet yapmasını bilenin, yani oradaki alim, genel alim manası var ama, ekseriyetle alim olan kişi uykuya da niyetle yatar. O bakımdan orada bir vasıf zikrediliyor. Ama bu vasıf başkasında da varsa onun uykusu da ibadet olur. Ama bu vasıf ekseri kimlerde olur? Alimlerde olur. O da herhalde eski alimlerdedir de yani neyse. O, dolayısıyla ondan dolayı, e, ekseri ferdinde vuku bulan ekseri ferdini itibara alarak alim denmiştir. Yoksa bu niyeti cahil de biri de yapsa sabah namazına kalkacak, teheccüde kalkacak, onun için uyuyor gece. Yas yıkılmış yatacak, sünnettir. Bunu sünnet ibadeti, kaylule. E, gündüz uykusu. Bu sünnettir, kuvvetli sünnettir. Kaylule uykusuna yatın, şeytanlar kaylule yapmaz. Böyle bir hadis şerif var. Onun da geceye çok kuvveti var. O gündüz az bir uyumanın şu yatsı namazının geç oldukça 11'e yakına falan yası gitti. Yani şimdi biraz inmen en başladı. Geriye, e geriye başladı. dönüyor ama o öyle bir süre. O durumda düşünün. Gündüz biraz istirahat etmeyelim. yasıyı beklemesi beklerken sıkıntı çıkarır. Bir de yatsından sonra sabaha kuvvet lazım. Dolayısıyla e bunlar da bu niyetler yapılarak uyunursa bu ibadet olur. Yok efendim namaz gibi bir ibadeti hareket niyetiyle yaparsan, oruç gibi bir ibadeti zayıflama ve periz niyetiyle tutarsan, bu adet olur. Bu ibadet olmaz. Onun için meşru ediliş gayesini ve hikmetini bilmek lazım. Yoksa Allah'ın bizim yemememize, içmememize ihtiyacı yok. Yani biz yemekleri kenara koyup da haşa Allah'ın hazinesine mi yad edeceğiz? Yemediğimiz kısmı. Rabbim neye muhtaç? Burada, Rabbim ne buyuruyor? Kurbanda da aynı. Oruçta da aynı. Mutlak manada ibadette de aynı. Ayet-i Kerimelerle bunu izah edelim. Evela saadüle ya eyyüennâs u'bülü rabbekum Ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Ellezî kalakaküm sizi de yaratan o ve sizden öncekileri de yaratan o. O Rabbinize kulluk edin. Bu genel ibadettir. Leallekum tettekûn Ta ki o ibadet sayesinde takva sahibi olasınız. Ta ki. Yani illet ve gaye ve hikmet aranırsa, Kur'an'da açıkça beyan edilen, bildirilmeyen nice hikmetler vardır. Ama bildirilen hikmet, bütün ibadetlerin yapılma gayesi takvayı tahsildir. Takva ne demek? Allah'tan korkmak ve Allah'a saymak ve haramlardan sakınma duygusudur. Yine mesela ibadetlerin en önemlisi namaz hakkında, inne salate tenha anil fahşâ vel münkâr. Namaz, fuhştan ve aklen şer'an reddedilen çirkinliklerden engeller. İşte takva. Burada da namazın engelleyici vasfı. Tamam. Namaz niçin? vekum salate lizikri namazı beni hatırlayasın diye kıl. Zikir için kıl. Başka bir atkelime dedim. Musa'ya sema vahiy edilmiş. Kur'an'da da zikrediliyor. Şimdi demek ki ibadet yani namaz niye kılınır? Kur'an-ı Kerim niye okunur? bu şekilde, ömreye niye gidilir? Hatça niye gidilir? Bütün takvada ilerlemek, Allah'a karşı tazim, saygı ve hürmeti geliştirmek ve bu duyguyla Allah'ın yasaklarında, yasak sahalarından mümkün mertebe geri çekilmek. Bu genel ibadet hakkındadır. E, oruç hakkındaki ayet-i kerime Ya yüle zina Ey kullar, tabi burada mümin kullar taksit ediliyor. Kütübe aleyküm ussiyam. Oruç size yazıldı. Fark kılın. Keva kütübe aleyllezile min Sizden öncekilere de yazılmıştı. Yani zor gelmesin size. Bu bütün ümmetlerin başından geçti bu ibadette. Tabi onlarda günler, zamanlar farklıydı. Bizim ümmette aşağıda söylüyor. Ne zaman farz edildi? İkinci adı, Sayılı günler diyor. Ondan sonraki adı, şehr Ramadan Ramazan'e lezi fi'l Kur'an. Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayı diyor. O sayılı günlerin de Ramazan ayı olduğunu beyan ediyor. Zaten bunu bildirmese var ya şimdi diyeceğim bir şeyini Oralılar telefon edecek. Oralılar değil mi de o mezhepten falanlar <gülüyor> devamlı telefon ediyorlar. Ya hepsi bizi mi dinliyorlar kardeşim? Yani onlar da üzmeyelim darıtmayalım. Bire ondan üçü otuz sayanlar veyahut efendim Ramazan orucunu farz kabul etmeyenler böyle bir sıkıntı var. Evet. İyi ki Rabbim Şehir Ramazan buyurdu. Ya Kur'an'da ayet olduğu halde adam hala Ramazan orucunu değil de Muharrem orucunu farz diyor ya. Ya Muharrem orucu en faziletli oruçtur. Eftalus Sıyam, Vade Ramazan. Ramazandan sonra en faziletli oruç. Sıyam-ı muharrem Bukhara hadisidir. <gülüyor> Allah Muharrem ayının orucudur. Ama sen Allah'ın farz kıldığı Ramazan ayını farz görmezsen Muharrem ayında da farz görürsen iki taraftan kafir olursun. Bir, farz olmayana farz demekten, bir de farz olana farz değil demekten. Bir taraftan kurtaramam seni yani. Dolayısıyla helal haram demek seni kafir eder, harama helal demek seni kafir eder. Geçen itikat dersinde yine ne konuştuk? Naslarla, ayet ve hadis kuvvetli naslarla sabit olan bir hükmü inkar etmek. E, Kur'an'da açıkça oruç size farz kılın. Ne zaman? Eyyamen ve sayılı günler. Bu sayılı günler ne zaman? O zaman gidip Ocak'ta, Şubat'ta en kısa günleri seçer. Yani veya da sayı belirtilmemişse, 3-5 kafasına göre tutar. Sayı diyelim belirtildi 30 gün. O zaman hangi 30 gün? Ben istediğim bir 30 günde, serin zamanda, kısa günde tutar. İdeali Aralık ayı oluyor. Eee. Ama şeyh ramadânellezi unzile fil Kur'an deyince, ne kaldı bunda daha şüpheye mahal? Tereddüde mecal kalmadı daha bunun bir insan. Müslümanım diyen bir insan. Ondan sonra geliyor... Falanca Müslüman mı? Ben Müslüman mıyım? Bize böyle sorular sor. Ya kardeşim, bunun bir e, şey yok ki ultrasonu bilmemnesi. Çekelim de Müslüman mısın diye biçim şey bilelim. Sana söylüyoruz. Kur'an'a inanıyorsan, Allah'ın farzına, vacibine inanıyorsan, helal o harama inanıyorsan, Kur'an'da geçen meselelere kat'i naslarla sabit olan hükümler inandığı takdirde Müslümansın. Şucu bucu mühim değil. Öyle Alevi var, Müslümandır. Öyle Sünni var, kavurdur. Neden? Alevi kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan namaz kılan var, Kur'an okuyan var. Beş vakit namaz kılan var. Ya yani Kılmaya da bilir. Mühim değil. E, namazın farz olduğuna inanıyor. işte bu Müslümandır. Daha onu sormaya ne gerek var bu Müslüman mı değil. Kur'an'a inanıyor, ne buyurulsa inanıyor. Öbür tarafta Sünni var. E, şu ayet işime gelmez, bu zamanı geçti, bu böyle olmaz. Kur'an'a itiraz eden Sünni, anadan atadan Sünniyim der. Ama inkar ediyor bazı meseleleri. Biz şimdi buna iltimas mı geçeceğiz? Burada Müslüman olup olmamayı tespit eden husus itikattır. İnanmaktır. Nelere inanmaktır? Dinden olduğu kat'i yolla sabit olan zaruriyat-ı diniyeye. Yani öğlenin ilk sünneti dinde yoktur demekle adama kafir diyemeyiz. Hadis-i şeriflerde var. Ama, böyle ki, ama öğlenin farzı Öğlen vaktinde bir namaz yoktur. Farz yoktur. Veyahut farz iki rekattır öğlenin farz. Ya bu mütevatir bir şey. Şimdi Ramazan ayının orucu. Ayetle sabit. Ki Ramazan ayının orucu namazın rekatından daha kuvvetli. Namazın rekatları Kur'an'da yok. Ramazan ayetle sabit. Kur'an'da açıkça ayet olan bir meselede hala Müslümanım diyen biri kalkıp da acaba der mi? Muharrem ayı orucu. çok faziletti, çok sevap. Ama mecburi değil. Bir adam tutamazsa azap olmaz. Farz değil yani. Ama Ramazan'dan sonra en üstün oruç Muharrem orucudur. Hatta birinden başlanır Aşura 10. güne kadar sıralı tutar bizim geçmiş büyüklerimizden. Ben de yani dedemler olsun, bizim tanıdığımız salih zatlar başından birden 10'a kadar Aşure'yi hep tutardılar. Yani ama bu نافiledir. Ama en faziletlidir Ramazan'dan sonra. Buna bir şey demiyorum. Ama Ramazan'ı tutmayana azap var. İslam 5 şartından biri. Büniyel İslam halakamsın. İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. Hadis sahiptir. Şehadet-i İlahe İlahe İllallah. Muhammed-i Resulullah kelbe-i Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Allah'ın elçisi olduğuna inanmak, şahitlik yapmak, dilden söylemek. Ondan sonra ve-i namaz. Ve-i te ve zeka o tabi şartlıdır. Ömürde bir kere şey, şey, nisaba malik olan var. Haçta sağlık saat şartı da geliyor. Ve savmi Ramazan. Ramazan ayın orucu. İslam'ın üzerine oturtulduğu beş temel. Bir tane ihtilaf edilen bir konu değil. 73 fırkadır ümmet. 72 fırka dalalettedir. Ama dalaletlerinin çeşitleri vardır ve efendim büyüklük küçüklük nispeti vardır hiçbir Ramazan'dan başka bir ayda günde oruç tutmayı farz demez. Yani böyle de bir Fırakı dağalle bile olsa bütün fırkalar İslami, Fırakı İslamiyenin tamamı ittifaklıdır. Oruç, farz olan oruç Ramazan ayındadır. Şimdi bunu anlattıktan sonra ayet-i hikmetine gelir. Niye farz kılındı oruç size? Leallekum <gülüyor> tettegûn Yine geldi. Ola ki Allah'tan sakınırsınız. Çünkü neden? Bütün günahların başı menşe şehvettir. Şehvet illa erkeğin kadına kadının erkeğe duyduğu ilgi alaka anlamında değildir. Türkçe'de öyle kullanılıyor. Bizdeki anlamda hep öyledir. Yani öyle. fuhşiyat da öyle. E, fuhş deyince sadece işte gayrimeşru cinsel ilişki gibi. Geliyor. Yadır. Halbuki mesela... Daha kapsamlı geliyor. E, ne bir... diyor? E, fakir. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Yani zekat verme fitre verme paran gidiyor fakir olsun ve emurukun bil fahşâ size fuhşu emreder o ayetteki manası cimriliktir cimriliğe fuhş diyor yani çirkin haslet el hasletul fahşâ el kabîha yani çok çirkin bir haslet e, o ayette geçtiği üzere Demi, dediğiniz gibi bizde özelleşmiş Arap istilağında ayet hadislerde geneldir hadis dedi ki Allah fuhşu tefahşu sevmez onun manası ne? Sövmeyi, saymayı, kötü konuşmayı, ağız bozmayı. Mesela, genel. Burada da efendim, şehvet canın arzusudur. Mubah şehvet de vardır. Yani şehvetin her türlüsü kötü değildir. İnsanın eşine duyduğu ilgi alaka mubahdır ve cevaptır. Dolayısıyla mubah şehvet vardır, haram şehvet vardır. Burada kastedilen haram şehvet'tir. Yani Açlık insan terbiye eder. Açlıktan daha iyi terbiye edici bir şey yoktur. E, Allah Teala nefsi yarattığı zaman ona yani nefis denen hepimizin içinde ben dediğimiz zaman en ederken işaret ettiğimiz merkez üstü olarak şura. iki kaş arasıdır merkez üstü. Yani bu zaten kabarır böyle bir sinirlendim falan. Buradan damar çıkanlar da var. Bu nefsin latifeler olarak baktığımız zaman bedende yerleri vardır. Kalp, ruh, serkafi diyoruz. Nefsin atıkanın yeri buradır. E ama buradan tabii yönetim yapıyor her tarafta. Bu nefis yaratılışı icabı innen nesel en maradun su kötülüğü çokça emreden bir huya sahiptir. Allah Teala bunu yarattığı zaman sen sensin, kimsin ben kimim sorduğu zaman o en ene sen sensin, ben benim demiştir. Allah'a karşı diklenmiştir. Onun Rabbim bize adi nefsek, nefsine düşmanlık et. Fe inna evvelü meni tasavvetli muadati. Bana karşı ilk düşman çıkan senin nefsin oldu. Bunu ateşe atmıştır, yakmıştır, yine sormuştur, yine sen sensin, ben benim demiştir Rabbul Alemin'e. Fakat aç bırakmıştır. Açlık neticesinde bu tamamen e, pili bitmiş, kulaklar düşmüş falan filan. Sen kimsin ben? Ben kimim? En te Rabbul Alemin'e Abdükaz zayıf, ben aciz kulun, sen Rabbul aleminsin demek zorunda kalmıştır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde ad-i şerifte buyuruyor. Şeytan, şeytan oğlunun kan damarlarında gezdiği her yerde, kanın gezdiği yerlere gezer. Aç kalarak, yani oruç tutarak yoksa enayi gibi de aç durulmaz. Oruca niyet etmemiş, bir şey etmemiş. Efendim kadınların şimdi... Bir giyeceğim de bir tarafım fazla etli gözükmesin diye bir santim incelmek için epey bir yemiyorlar yani. E yazıktır. Acımak lazım. Ama Allah için aç kalacaksın. Yani oruçtan olur Allah için aç kalmak. Yoksa öbür türlü ben öğlenle ikindi arası Allah rızası için yemiyorum abi. Böyle bir sünnet yok. Böyle bir ibadet de yok. Orucun başı belli, sonu bellidir. İmsa bellidir, iftarı bellidir. Öbür türlü az yemek ibadettir. Ama şu saatte ben yemiyorum aç kalacağım diye böyle bir ibadet yoktur şeytanın gezme, gezeceği damarları açlıkla daraltın diyor. Sıkıştırın. Yani acıkınca büzülür damarlar. Hepsi. Büzülünce şeytanın geçiş... Zaten şeytan Ramazan'da bağlanacak inşallah ama şeytana ne var? Adam diyor ki bizim şeytan hadise uymadı herhalde bağlanmadı. <gülüyor> ya ben de diyorum. Senin, senin şeytan bağlandı da sende bir nefis var yetmiş şeytandan pis. Şeytanı şeytan de o nefis. O nefis duruyor. Yani yardımcının biri gitti gemiyi dışarıdan delen gitti. Ama gemi içeriden delen var. Onun için orucun hikmeti haram şehveti keserek açlıkla kulu terbiye ederek takva tahsil etmek ve kula kazandırmak ve alıştırmaktır. Ki 11 ayda oradan aldığı hızlan süratlen gazlan gitsin diye. Yani devam ederiz. Bu Bir konuda. ara vereceğiz evet. zaten öyle devam edeceğiz. Değerli izleyiciler <gülüyor> Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Bir aramız daha var. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile Sohbetimize devam ediyoruz ee, Önümüzdeki pazartesi günü Bir Ağustos tarihi Ramazan'ın da biri ee, Ramazan'dan e, söz ettik Tabi ama hafta içerisinde e, Daha doğrusu Ramazan ayı boyunca Her akşam iftar saati öncesinde e, Cübbeli Ahmet Hoca Flaş ekranlarında iftar programı e, Yapacak Bu arada biz e, tabi Sizden gelen sorular var onları e, Bir hayli ihmal ettiğimizin de farkındayız Bu akşam onlara da ee, cevaplar vereceğiz ama e, itikat Risalesi'nden bölümler halinde e, her hafta bir konuyu işleyerek devam etmeye çalışıyoruz. Tabi küçük küçük bölümler e, oluyor tamamına. E, zaman ayırmak mümkün olmuyor ama geçtiğimiz hafta e, Peygamberimizin Sallallahu. eşleri e, konusunun bir hayli kapsamlı program çerçevesinde kapsamlı sayılabilir yani şekilde. Detaylı olarak hepsi hakkında bilgi veremedik ama örnekler vererek evet. e, genel hatlarıyla konuya aydınlık açıklık getirdik düşünüyorum. E, bugün de şimdi sorduğunuza gelecek olursak oruçla ilgili gayede ne olduğu anlaşılıyor. Takva yi kazanmak. E, Hadis-i şerifte ya merşal e ey gençler cemaati Men minkumul ba'te feletezebc sizden evlenmeye gücü yeten mutlaka evlensin. Fe inne lil evlenmek gözü daha korur ve Hasanül tenasül uzunda çok muhafaza eder. Ve <gülüyor> evlenmeye gücü yetmeyen faaliybi silahı oruca devam etsin. Fena ulu çünkü onun için bir enemedir yani onu e, haram şehvetten kesici bir ameliyedir diyor. Bu hadis de Bukhari'dir. Bundan da anlaşılıyor ki yine orucun gayesi e, şehveti kırmak. Mesela bir tefsirde neler? E, Celalin tefsire tefsiri olacak herhalde. Fe innehu yeksiruş şehvetelleti hiye menşe'uha ya la legüm orucu farz kıldım ola ki sakınırsınız. Neden? El maası Günahlardan demektir tefsirde. Çünkü neden? Fe innehu oruc yeksiruş şehvetelleti öyle bir şehvet duygusunu kırar ki açlık hiye menşe'uha. Bütün günahların kaynağı odur. Hani diyor ya insan tok oldu mu bütün o aç olur. ...karnı doydu mu? Göz nereye bakayım? Kulak neyi dinleyeyim? El neyi tutayım? Ayak nereye gideyim? Mide aç oldum bütün ağzı tok olur. Bak desem bakamaz, dinle desen dinleyemez. Hadi gidelim bir yere ya. Aç ay, oynamaz affedersin diye bir tabir var. Ben nereye götürüyorsun? Veyahut da bir çıplak kadın var işte manken bilmem ne çıktı. Ya bir baksana falan ya. Gözümün feri yok ya. İftar'a bir saat kalmış hepten. Gözümün feri kalmamışlar adam yani. Nerede neye bakacak? Hani oruçta bakmamak lazım özellikle haramdan onlar ayrı bir şey. Ama aç insanın efendim e, diğer haramlara ilgi ve alakası az olur. Benzin yok. Araba nasıl gidecek? <gülüyor> Dolayısıyla şimdi burada orucun hikmetini anlamak için insan takvayı esas alacak. Kurbandan dedim. Len yenal estağfirullah. Len yenalallahu Hayvanların etleri kanları bana ulaşmaz. Velakin yenalut takva minkum. Sizin takvanız bana ulaşır. Ne demek? Beni sayıyor musunuz? Emrimi tutuyor musunuz? Kurbanı kesiyor musunuz? Ben buna bakıyorum. Yani bana ulaşan takvadır. Yani benim bu vazifeleri meşru etmemin gayesi size Allah saygısı ve haramlardan sakınma duygusu kazandırmaktır buyuruyor Rabbim. Ee, diğer ayet kerimesinde Allah kimin kurbanının namazını orucunu kabul eder? Ancak Allah minel müttakîn Takva sahiplerinin amellerini kabul eder. Demek ki hani konuşuyoruz. Şöyle yapanın namazı kabul değil, şöyle yapanın orucu kabul değil ama ne diyoruz hep borç düşer. Ama kabul başkadır. Senin borcunu ödemen başkadır. Bir de makbuliyet başkadır. Buna bir misal aklıma geldi şimdi. Adam efendim alır parayı işini görür, getir borcunu ödeyecek. Fakat adamı kaç defa arattırır, eder, bıktırır, usandırır. verdine verecek, pişman ettirir. Ondan gelir öder. Şimdi bu borcu ödendi mi? Ödendi. Yani şimdi bu adama kimse borçlu diyemez. Ama bir de var ki gününde şaşmadan verir, teşekkür eder, dua eder, hayır dualar yapar der. Çok işimi gördüm Allah senden. Adam da der ki ya sadakadan daha sevap, sadaka bir cevap, ödüç vermek 18 cevap yani. Adamı da memnun eder. Şimdi makbuliyet ve mahbubiyet başka bir taraf, bir de borcunu ödemek başka bir taraf. Dolayısıyla sen orucu takvayla tamamlamazsan, gözüne kulağına, eline ayağına oruç tutturmazsan, haramlar yine bulaştırırsan, oruç anında bu oruç borcu öder, hani yemedi, içmedikten sonra, bozmadıktan sonra fıkhen, borcu öder ama Allah katına makbul olmaz. Allah ancak kimin kurbanının namazını, orucunu kabul eder? Takva sahiplerini. O zaman öbürleri kabul olunmuyor demektir. Ha burada da kabul olunmuyorsa borç ödenmiyor, ödenmiyor anlamına gelmez. Bunu da biraz millet fark edemiyor. Çünkü kabul olmuyor, makbul değil denince. Denince kıldığım da... da boşa gitti. Bari ha. kılmayayım diyor. Ha. Bu sefer diyor ki ben diyor ara sıra çıplak nameren bir şey yolda mı da bakıyorum diyor. Oruçla tutuyorum. Hoca da dedi ki e kamşun yufattır nasıl sayın? Beş şey oruçluyu iptal ettirir. Yani sevabını iptal ettirir. Elkezi bu yalan. Vel gıybetü gıybet ve nemümeti söz taşımak, ve yeminü Be yalan yere yemin yapmak, ve ne zor bir şehveti şehvetle namereme bakış atmak. E bu, bunlardan biri veya beşi bir adamda varsa bu sevabını iptal ettirir. Biz bunu söylüyoruz. Ama şimdi burada şeytan gelir adama der ki, yanlış anlayış olarak e senin zaten sevabın gitti, bir şeyin gitti. Başına Boşuna aç da kaldı. aç kalıyorsun. Bari tutmayayım. Bu o demek değil. Namazın borcu. öbür türlü 80 sene cehennemde yanacaksın bir vakte. Oradan sıyırıyorsun. Yani borcunu ödediğin için. Ama kabul olunsaydı yan gelirler vardı. Bizim millet halbuki yan geliri çok sever. O ikramiye mikramiye puan muan artıştan orada bir hediye o baklava börek gelir. O hediye bile daldı mı gideceği yerde iki kat masraf de demişse bilet dava gitmem lazım. <gülüyor> ya niye gitmen lazım? Gittiğin yerde biletin iki katı masraf var. Ama millet beleşi sever yani ikramiyeyi sever. Burada da orucun namazın saymakla bitiremiyoruz. Ramazan boyu iftar önceleri hep anlatacağız. E bu kadar fazileti niye kaçırasın? Hem aç durumda. E dolayısıyla burada hedeflenen gaye takvadır. Şimdi gelelim periz yemek, iftar, sahur, yiyeceklerin izahına. Bunlar ekseri diyetisyen doktorlar tarafından açıklanıyor. Bir yaza girerken Bikini giyecekler için açıklanıyor, rezil olmayın, kaç santim gelmeniz için şu kadar bir oy açıklanıyor. Bir de Ramazandan önce böyle bir adet oldu şimdi. Şunu yiyin, şunu yemeyin şeklinde açıklanıyor. Burada benim katıldığım tek nokta şeker hastası tatlı yemeyecek, kolesterol hastası yağlı yemeyecek yani. Bunlar az çok doktor olmalıyım yok bence birçok doktordan <gülüyor> da fazla bir ama. belli canım yani. Ha e, şimdi din sofradan. Şimdi dinin gibi baktığı açış nok, e, açı ne? Ben orası şimdi ders olarak alakadar eder. Burada yemek yemeğin de e, orucun gayesiyle, ekmeğiyle ilgisi vardır. Hepten de bu diyet tariflerini veya az yiyin uyarılarını da e, fuzuli görmeyelim. Ben bunlarda fayda görüyorum. Hayır ben fuzulindir Ama buraya kitlendi. Yani Ramazan, Sanki Ramazan sadece bu. Ha, evet. Sizin dediğiniz bunun tahsis edilmesi. Ama ben de öbür yönden takvadır, haramlardan sakınmaktır, ibadet kulluk hepsini anlattıktan sonra ben de bu da hepten fuzuli gibi ben de konuyu buraya tahsis etmeyeyim. Oranı da hakkını verelim. Ama ne yönden? E, e, İslami yönden. Yine ben kendi bildiğimden konuşabilirim. Hadis-i şeriflerde az yemek teşvik edilmiştir. Eee kıl yani bir altını çizelim. Bir defa az bu yeyecek. oruç değil. Bu oruçla alakası yok. Cennette bile efendime sana söyleyeyim. E, yemek kaç öğündür? Kaç öğün? boyu istediğin zaman. Evet. Ayette diyor velov rizqun fiyabkureten Cennette rızıkları sabah akşam gelir. Hani bir laf var derdi, 3 öğün develer yer diye. Dedem bana öyle derdi rahmetli de. Ahmet derdi, üç öğün develer yer evladım çok yiyorsun lan. Ondan sonra çocukken yani de üçün üçün bence çok iştahlı şey değil. ama böyle hamura mamura çok bıraktıydım. Ondan da şeker hastası oldu, pankrasi iflas etti. Çocukken hamura çok yükleniyordum. Ama böyle et, met, balık, tavuk hiç yemedim 20 yaşta kadar. Yemezdim. Şimdi tabii mecbur hepsi de yasak olsa mecbur bunları yiyorum. Cennette bile yemek sabah akşam. Burası dünya. Beş öğüne çıktı ya. Bir de beş çayı. Bilmem ne bu nedir ya. Ara şey. Ara öğün. Ara öğün. On sonra ya hasta olana ara öğün olur. Ama o ara öğünlerin verilen diyetini biliyor musun? Bana da ara öğün veriyor doktor. O ara öğünlerin tümünü toplasan birinin ana öğününe değmez. Yani benim üç tane ana öğünüm var. Üç tane de ara öğünüm var. Peki doktorun... Hastanın doktora dediği bunlar yemekten önce mi yiyeceğiz sonra mı yiyeceğiz ama ben biraz az yiyen bir adamım. Midem de biraz kabul etmiyor fazla yemeği. Ama ve benim altı önümde doktorun bana dediğine uyarsan bir adamın bir önüne denk gelmiyor. Ay buradan öyle anlaşılıyor ki doktorun dediğine pek de uymuyorsunuz. Ya pek de uymuyorum derken mümkün mertebe uyuyorum ama dediğine yapıyorum yine şeker yükseliyor. Bu sefer diyorum ki dediğini dinliyoruz yine yükseliyor. Bari yiyeyim de yükselsin de helal olsun diyorum. <gülüyor> Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ya şu kadar gram, aylarca gram ölçtük ya. Terazi aldık. Dilimlerin, gramların bilim. Ne bak şeker 300 oldu? E niye oldu? Bu sefer diyor ki, stres oldu. Ya kardeşim stresin de perisi yok ki. Madem stresten 300'e çıkıyorsa bu, ben de vari karpuzu kabul yiyeyim yani şimdi. Hiç olmazsa hakkını verin de. Hakkını vereyim diyorsun. de bu sefer de bu. Bu ne biçim hastalık bir yani. Hocam bir ara daha vereceğiz öyle devam edelim. Değerli Zeydiler, şu Pelhamit ile sohbetimiz sürüyor. Bir aramız daha var. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Ramazanı herhalde e, noktalar mıyız? Çünkü artık pazartesinden itibaren tabii, daha akşam Yani şeye biraz rahat edilsin. Az yemeğe rahat edilsin. Genel manada az yemeğe rahat edilsin. Ama iftarda özellikle çünkü mide 16 saate kadar demek uzanıyor. Ben tabii tam hesap etmemiştim oruç vakti. Öyle hesaplamışlar evet. Doğru çünkü neden? Geceyi çıktığın zaman gece neresi akşam ezanıyla imsak arasıdır. Orada yani sekiz buçukla dört gibi hesaplayın işte. Yani onu çıktıktan 4, 6, geri kalan 4. hepsi gültüz. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla e, bu kadar boş kalan mideye e, ilk hamlede hemen yüklenmek motoru sıkıştırır. Yani çeviremeyecek, döndüremeyecek hale getirir makineyi. Ondan sonra da bir de bu tabii teravi falan kılınmasında çok büyük zorluklar çıkar. Hazım sorunu çıkar. Bunu yaymak lazım. Ondan sonra e, hadislerde zaten e, ye, mideyi üçe bölmek lazım. Sülü sülü tağım, üçte birini yemeye ayırmak lazım. Ve sülü, sülü şarap, üçte birini suya ayırmak lazım. Bunu kim, bu zamanda kim bunu takip edecek? Ve sülü, sülü nefes, üçte birini de nefese ayırmak lazım. Midede de nefes boşluğuna ihtiyacı var, midede. Yani yiyecek, yiyecek ancak üçte ikisini. Üçte ikisini dolduracak da zaten mide yumruk üçte kadar bir yiyecek diyor yani. Yani e, de, midenin üstte işte bu acayip nebevi nebevide çok önemli bir hadistir bu. Üçte biri nefes. E şimdi adam üste üçünü yemek dolduruyor. Dışarıda akıtıyor. Su zaten hepten dışarı <gülüyor> akıyor. Nefes zaten tıkandı. Kaldırın beni ellerini uzatıyor. Sofrada kaldı. E şimdi bu durumdaki bir adamın yani oruç buna sağlık getirir mi? Saat getirir mi? Takva, takva da getirmez. Yani bu davete Adam diyor ki ya diyor Ramazan'da diyor şeytan da bağlanıyor. Daha fena kuduruyorum diyor. Ya dedim kardeşim sen nasıl yiyorsun? Sen iftarı, sahuru nasıl? Senin sünnete uygun değilse yiyeceklerin, yemeğin, şeklin, yemek şeklin. E, de, tabii ki bu gayeye hizmet etmez. Tabii bu arada hemen daha önce söylemiştiniz, hatırlıyorum. E, duanın kabul olması için iki anahtardan e, söz etmiştiniz. Birisi evet. helal lokmaydı. Birisi Şimdi, helal yemek, birisi doğru demek. evet Yani helal yemek, az yemek, doymadan kalkmak, Bunlar acayip ölçülerdir. Sağlığın, sıhhatin baş kaynağıdır. Bir Rum nasrani tabip, İslam ulemasından birine, ismi için bir şey akma gelmiyor herhalde. E, sizin peygamberiniz hiç tıptan haberi yok, bir şeyden haberi yok demiş. O da yahut tıp hakkında bir hadisi var mı demiş. O da aklına şu hadis-i şerif gelmiş. El-mi'detü, diye de Arapçada okunuyor. El-mi'detü, beytü, dağ Söze bak şimdi ya. Tıbbı nebevi yani bütün doktorların yüzlerce yıldır okuduğu, yazdığı, çizdiği tedavi yöntemlerinin tümünü yarım satır ya. Cevabı kelim verilmişti kendisine. Kısa konuşur çok manav. Mide bütün hastalıkların yuvasıdır. Perhiz bütün ilaçların anasıdır. Geliyorsun geliyorsunuz hangi hastalığa geçer şunu yeme diyor. <gülüyor> hep bakıyorsun bakıyorsun bütün dertler mideden gidiyor e, dolayısıyla e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu asla ihmal etmemiştir e, Rum, Hirak, Rum kralı doktor göndermiştir Medine'de Rumlar o zaman tıpta ileriydi He, hekimlikte yani bir hediye mahiyetinde iki sene bir sene ne o Rum doktor Medine'de kalmış sahabeden bir kişi hastayım <gülüyor> müracaat etmemiş Hani cevher doktora gidilmez diye değil. İhtiyaç olmadı. İhtiyaç şey. olmadı. Şey. Adam artık demiş ki boşuna burada duruyorum yani. mesleğimle körlenecek. Gelmiş efendim sallallahu aleyhi ve sellemden yani tabii gönderildiği yere döneceği için. Gönderildiği yönetimden de bir izin manasında. Demiş ki bana müsaade edersin ben gideyim. Niye işte? Hiç kimse hasta. Siz hiç hasta olmaz mısınız demiş ya bir şey sorayım da demiş. Hiç hasta olmaz mısın? Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem. Nehne kavmun. la ne'kul hatta necû'u. Kayda bak. Kaydaya bak. Biz bir toplumuz ki acıkmadan yemeyiz. Yedik, yiyince de doymayız. Nerede şimdi öyle topluluk? Şimdi kaç çeşit yani birer kaşık alsan mide fesatından gidersin. Birer kaşık. Ramazanda hele bu çok artıyor. Çok hazırlık yapılıyor. Günahtır, israftır. Hakikaten israftır. Allah rızası Efendim o zaman adamı eve misafir çağırdım. Eee şimdilik iki çeşit çağırdım. Gidip bütün millete söyleyecek ki efendim yani biz de açız, oruçluyuz, gittik. E, i̇ki çeşit yemek yapmış bu ne ya? Der yani bu millet şu andaki Türk kültüründe böyle iki çeşit falan bayağı der yani. Dememesi lazım. Senin de onun demesini dert etmemen lazım. Gerçi misafire karşı birkaç çeşit daha yapılabilir. Ama bizim zaten kendimiz her dakika misafir gibi kendi kendimize hazırlık yapıyoruz, duruyoruz. Yani bu işi biraz azaltmak. Misafire de on çeşit falan. Olsun üç, 4 Bu uygundur. Bu geri kalanı israftır yani. Hakikaten yenmeyeceği kesindir. Kalacağı kesindir. Hem masraftır yani bütçeye bakın. Hem israftır. Kalacak. E, çoğu da artık olduğu için yenilmiyor. Atılacak. Çok sıkıntılı şeyler. Atılması daha büyük bir bela. Şimdi atılacak deyince hemen e, Afrika örneği geliyor. Diyanet bu Ramazan ayı için bir kampanya kararı aldı. Ee, i̇şte Afrika'daki açlar için 40 milyon civarında bir sayıdan e, söz ediliyor. Özellikle Sudan, Somali e, gibi bölgelerde. Darfur'u falan değil mi? Ee, evet. Bunların hepsinde. E, şimdi bir taraftan biz e, yiyecek, içecek, ekmek çöpe atıyoruz. Ya. Öbür tarafta açlıktan insanlar ölümle karşı karşıya. Burada bir e, vebal de söz konusu değil mi? Çok büyük vebal mi? olmaz mı? Vebal olmaz mı? Yani on çeşit e, biraz azaltsan da o parayı yemekte, o masrafı da buraya ayırsan. Yani adam sanki yedim diye diye cami yaptı ya. Evet. Yani muz istedi canı almadı. Sanki yedim dedi. Para yattı öbür tarafa. Biriktirdi, biriktirdi biriktirdi o parayla cami yaptı Fatih'te. Fatih'te camiçi var. Orada bir imam vardı. Hafızla Lakur derdik çok. Hatimle kıldırırdı. Çok kuvvetli hafızdı Çaykara. <gülüyor> da efendiye gelirdi, gelirdi. Sanki yedim sanki imamı derdi. O da çok muzip bir adam. Güzel de, hafız kurraydı. Yani şu adam sanki yedim derken diyor, yani biraz azaltıp, biraz daha az yiyip efendim çeşitli azaltmak. Evdeyken iki yani salatayı falan saymıyorum. İki çeşit yemek uygundur. iki Sahabe-i Kiram çoğu iki çeşit falan da görmemiştir. O iki çeşit uygundur. Yani bir çorba, bir sebze. Tabi sebze de belki biraz etli sebze yaparsın falan. o oh hadi diyelim üç. Bu nedir ya? Sofra buradan oraya kadar seriliyor. Üzerinde yer, boş yer görünmüyor. Dolduk da, işte Bir de kahvaltılık. Pastırma dahil. Da İftarlık tabii Şimdi iftariyelik. Pastırma ağzına pahalandı biraz. Herkes onları koyamıyor da. Bir de iftariyede... Ya zaten bu iftariyeden sonra yemek gücüm yok. Ya o iftariyelikten yiyip de tereyağı, reçel, pastırma da... Sonra çorba yemek yenmez ki. Yenmez yani. Onun hiç konmaması lazım. Bak söylüyorum. O iftariyelik için hiç konumaması lazım. Çorba sıcak çorba yumuşaktır. Tabii belki iftariyeliğin şöyle bir gelenekten Kurma kaynaklandığını... Hurma ile iftar açılmak için. Düşünebiliriz. Hani top patladı, iftar vakti tamam. Herkes iftariyeliklerle orucunu bozup ilk açlığı yatıştırdıktan sonra... ...işte akşam namazını falan kılıp yani işi zamana yayarak... Zamanı yayarak zamanı iyi zamanı yayarak. Ama şimdi böyle bir adet ki, yok. aynı evet. sofrada hepsi birden. Evet hepsi aynı anda. İftariyelik, peşine yemek, ana yemek, ara yemek... Ondan sonra tatlı, ondan sonra meyve, ondan sonra çay. Akşam namazı da gitti gümür diye. Sofrada kalıyor adam ya. Bir saat sofrada durulur mu? Bir buçuk saat. Bu kadar keyif vaktimiz yok. Yani sahabenin durumu ortada Resulullah'ın sahabenin yedikleri ortada. E tamam bulduğu zaman yerdi et de yemiştir. Tatlıyı severdi. Tavuk yerdi. Yemiştir bunları. Koyun eti severdi. Butları severdi pislikten uzak. Bunları yemiştir. Sünnette var. Ama yerken hiçbir zaman için tıka basa yememiştir. Dolayısıyla bu diyet e, uzmanlarının söylediği şeylerinde en azından sağlık açısından onlar işi ele alıyorlar. Yine bize din açısından yararmış. Yani yemeği azaltırmış. Uyulursa tabii. E uyulursa ama pek Ramazan'da uyulmaz. Çünkü o açken e, açlık uzun olduğu için iki yemek arası gibi değil o. Onda unutuluyor hepsi. Hepsi unutuluyor. iftarda yedikten sonra sıkışınca, tıkanınca baya bir nefes darlığı çekenler olur. Tıkanınca keşke yemeseydim ya hocayı dinleseydim, doktoru dinleseydim falan ama o her akşam tekrarlanır o. Doğru. Her akşam. ikinci geceye bile o nasihat olmaz yani. Fakat Biraz açları düşünmek. Orucun bir hikmeti ne? Açların durumunu hatırlatmak. Biraz açları düşünmek. Biraz oradan para ayırılabilirse bu gibi kampanyalara e, fakir fukaraya dağıtabilmek. Ondan sonra az yemek takvaya yardım eder. Çünkü çok aşırı yemeklerden şehvet kötü istek ve arzu çok taharük eder. Harekete geçer. Az yemenin o şeyi faydası da var. Yani savurda çok yenebilir. İslamiyet niye sahurda çok yemeğe müsaade etmiş? Hatta derler ya... <gülüyor> ...tıkanır da ölürsen şehitsin derler. Sahurda devam et. Niye? Uykudan kalktığında iştah olmaz. O için ye diyor. İftarda çok iştah olur. Yeme diyor. Akşama kadar oruç tuttun diyor. Bir ev yapan gibisin. İftarda çok yedin bir şehri yıkan gibisin. Çok büyük zararı var. Ama sahurda... ...serbest edilmiş. Ya serbestinde bir uydudu var ama... Savurayla kalkılmalı ve savur yatmadan önce öyle birkaç saat de 12'de 1'de savur yiyip yatmamalı. kesinlikle. Tacir iftar iftar ilk vaktinde tehirü savur savuru son vaktinde yapmak minsunel murselin bütün peygamberlerin sünnetidir. Çünkü bu kulun Rabbine karşı acizlik ifadesidir. İftar vakti girmiş hala açmıyor falan. Ben daha dayanırım. Ya 20 saat aç da ne farkı? Yani bu sanki Allah'a karşı ya Rabbi pek etkilenmedi. <gülüyor> savuru da erken yapmak buna denktir. Ama iftara acele hurma elinde beklemek aciz kulun dayanamıyorum yarap. Açlıkla terbiyetme yarap. Bak iftarını bekliyorum. Müsaade ettiğin anda yiyeceğim. Bu ifadedir. Habbuküm ile yacer gün iftar. Hatta bir hadisi kutsî rivayet edilir. En sevdiğim kulum iftarını en çabuk açandır. Yani vakti girdiğinde ama ha ben 5 dakika evvel açarım diye değil. Yani. Vakti girdiğinde en evvel acele iftar edendir. Buna riayet edilmeli. Hurmayı iftarda savurda terk etmemeli. Hadis-i şerif kesindir. İyi, hurmada kalori bakımından bir dahaki iftara kadar vücuttan çıkmayan kalori vardır. Diğerleri çıkabilir. Belli saatlerde çıkar gider vücuttan. Çünkü hurmanın insanla çok münasebeti vardır. Halamız olur. Ekri muammetekumun nehlete. Halanız hurmaya ikram edin. Değer verin. Hocanın biri de buraya manada veriyor. Halanınıza hurma ikram edin diye. Bu <gülüyor> maara <ne> alakası var. <gülüyor> Şimdi halanız hurmaya ikram edin şeyin dem çünkü diyor Adem'in çamurunun hamurunun kalanından yaratılmış. Onun için insan gibi dik dümdüzdür. Hurma. İnsanla da. çok acayip münasebetleri vardır başka yönden de. Hurmanın. Hurmanın, hurma ağacının hurmada onun için insanın Adem Asem'in genetik tutar, genetik şifremiz tutar. Hurmayla. Bu tutar. Bundan dolayı sahurda Ni'metu sahurul merid Hurma müminin ne güzel sahurludur hadis-i şerifte. Ve e, yine Kainatı Efendisi'nin sünnetinde mutlaka hurmayla, bulamazsa suyla, bulamazsa suyla iftar ettiği sünnette varit olmuştur. Dolayısıyla e, en azından iftarın hurmayla, hurmayla sahurda da Sahurda hurma yenmesi, etmemek. sofrada hurma bulunması, yani uzun günler olduğu için vücudun güçten kuvvetten düşmemesi için yedi hurma. Sahurda yedi hurma yese Allah'ın izniyle takatsız kalmaz bir ara daha vereceğiz. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca'yla... Bir de diyet hocayla... geçtik de neyse... Yani biraz öyle gözüküyor. İki bölümdür... E... O var ya hadis şeriflere göre ben yine olarak var. Evet, iftardan söz ediyoruz. Tabii ki e, Ramazan'dan konuşuyoruz. Bir kısa daha ara verip sohbetimize devam edeceğiz. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca'yla sohbetimiz sürüyor. Geçen hafta da e, Arif Han dergisinin Ağustos sayısının yani Ramazan sayısının erken çıktığını e, ve içinde neler olduğunu konuşmuştuk ama... Özellikle son bölümünü bu haftaya bırakmıştık. Çünkü Ramazan ayının ibadetleri konusunda önemli e, konu başlıkları var. E, dualar, zikirler, nafile namazlar hasılı Ramazan ayının özel ibadetleri, duaları şimdi ve esasında zikirleri. Biz, evet, şimdi iki şeyi tavsiye edelim dinleyenlerimize. Çünkü artık her günlük iftar programları başlayacak. Dolayısıyla bu kadar rahat fırsat bulamayacağız. Karşılıklı muhatapla. Ee, bir oruç risalesi Arifan yayınlarından bu risalede oruçla ilgili ahkam çünkü biliyorsunuz oruç farz İslam'ın beş e, şartından biri farz olan bir şeyin hakkındaki bilgiler de farz yani bilmek farzı yani. onunla ilgili konuları farzını vacibin sünnetini müstahabın yani ilmihal dediğimiz bu oruç farz olduğu için bununla ilgili ilmihal bilmek de farz Tabi biz İlmi Albi diye böyle büyük bir kitap yazıp da hepsini bir içinde koymadık da herkes aradığı konuyu özel kitap yaptık yani. Namazla kaç tane namazın beş 6 tane kitap yazdık. Oruç bu, bu oruç tektir. Oruç hakkındaki bu risaleden namazla ilgili efendim e, oruçla ilgili bilgileri edinir. Orucun başlangıç bitiş süresiyle ilgili ayet-i kerime, tefsiri, orucun mahiyeti, ne zaman farz kılındığı, farziyetinin delilleri, farz kılındığını bilinen ayet-i kerimeler... E, Ulema-i orucun kısımları, İslam'ın kolaylığını beyan hadis-i şerifler, orucun farziyetine sünnetten deliller, orucun farziyetindeki hikmetler, e, demin anlattıklarımızın hadiste, orucun faziletleri hakkında hadis-i şerif ve rivayetler, oruç tutmayanlar hakkında variz olan tehditler, orucun çeşitleri, farz oruç, vacip oruç, nafile oruç, oruç tutmanın mendup olduğu günler, üç günler oruç, işte bir orucu, hep tek tek böyle günler, eyyam-ı bir de siyah günler orucu var. Pazarçı perşembe orucu, çarşamba perşembe orucu, çarşamba perşembe cuma orucu, zilhicce orucu, tercihî arefe günü orucu, harama orucu, muharrem orucu, Davud aleyhisselam orucu, mekruh oruçlar. Bir de oruç tutuyorsun ama mekruh günleri var. Tahrimen mekruh oruçlar, bayram günleri, tenziyen mekruh oruçlar. Hilal görülmesi Ramazan orucunun sebebi, orucun vücut şartları, edasının vücub şartları, edasının sıhhat şartları. Öyle ya şimdi yani hasta mısın, tutman gerekmeyenler var. Kimlerde? Oruçta niyet. Niyetin vakti ne zaman yapılacak? Oruçluya sünnetle müstahap olan şeyler, sahurun fazileti hakkındaki rivahatler, oruçlunun yapması mekruh olan şeyler, oruçlunun yapması mekruh olmayan şeyler, oruç bozmayı mubah kılan özürler. Oruçlusun ama başına bir iş geldi. Orucu bozmayan şeyler, oruçlunun kusma meselesi. Burada bir teferruat var. BAP açılmış. Bunlar hep ana başlıkları şey diyorum yani. Ondan sonra oruç bozup sadece kazayı gerektiren, kefaret gerektirmeyen şeyler. Sonra itikaf, Ramazan'ın günü güldüğü, fıkıhlarda oruçta itikaf aynı başta yazılır. İtikafın fazileti, işte itikafın tarifi falan filan. Bu konular. Şimdi bunların detayları var. Böylece mesela orucun edasının sıhhat şartları. Demin belki geçerken bir millet anlamadı bir şey bu edasının sıhhat. Bir, niyet. iki hayızdan taharet. Üç, nifastan taharet. kadın da ne yok? Eda edebilmesi için sıhhat şartı yok. Doğumdan sonraki nifas döneminde Saat şartı yok. Evet bu şartıdır. Tabii mesela şöyle. Mesela cünüplükten uzak olmak şart değildir. Ramazan'da değildi. gelecek şimdi e, doğum yapmış kadınların e, süresi tamam 40 gün. E, sonrasında çocuğa e, süt veriyor ise e, süt için annenin beslenmesi lazım. Oruca... O durumda bazı kadın e, iftar sahurda ile de sütü kesilmez. Bazı bünye zayıftır kesilir. O durumda tehir eder. Hemen nifası biter bitmez e, tutmak zorunda değil. O durum onda bir özür sayılır. Bunların hepsi anlatılıyor. Efendim e, yani cülüp olsa diyor cülüplükten uzak durması şart değil. Yani cülüp adam geceden cülüp olmuş, imsak olmuş cülüp vaziyette oruca niyet eder. Sonra gusl eder. Mühim değil. Çünkü neden? Bunu gidermeye kendi gücü var. Gusül abdese alır gider o. Ama iz nifas gibi durumlar e, semavi bir mazerettir. Dolayısıyla bunları kendi gideremez. Ha dedim, mi kesemez. Dolayısıyla bunlar e, oruç tutamazlar. Bu gibi meseleler var. Şimdi bunları bile efendim ne diyeyim. Herkes biliyor bunları. Ya ne herkes biliyor. Bak hocalar çıktı şimdi profesörler çıktı. Hayırlı kadın oruç tutar diyorlar. Yani namaz da kılar oruç da tutar diyorlar. Mustafa Mustafa orada kalktı ben namaz kılar demedim diyor. Benim için ben oruç tutar dedim diyor. O yanlış söylüyor. Oruç nasıl tutar? Hadi Şerif de diyor ki. اِذَا هَوَضْ لَا تُصَلِّي وَلَا <gülüyor> تَصُمْ Buhari'yi hayız oldu mu ne namaz kılar ne oruç tutar. Bu kadar 1400 yıldır bu böyle gelmiş gitmiş. O da özlü kabahatinden büyük namaz kılar demedim de diyor oruç tutar dedin. Yahu sen neye göre tahsis ettin? Hadis-i şerifler kılamaz tutamaz diyor. Fark nedir? Kılamadığı namazları kaza etmeyecek. Tutamadığı oruçları kaza edecek. Şimdi Ramazan bir aydır. Hayızın da en fazla günü on gündür. E, senenin içinde de on günü kaza etmek kolaydır. Ama namaz beş vakittir. E, hayızın da en uzun müddetini veyahut ortalama altı yedi desek on güne kadar yolu var. E, beş vakit namazı hesapladığı zaman çok tutar. E, bir daha bir daha gelecek aynı hal. E, bu namazların kazası sıkıntı çıkarır. Rabbim affetmiş kadından namazı kaldırmış. Fark budur. Dolayısıyla bunları iyi bilmek lazım. Yani Bunları bileni önüne gelen ilahiyatçı saptıramaz. İlahiyatçı derken Yanlış görüşlü ilahiyatçılar diyelim. Ha, hepsi de yani, yanlış görüşlü anlamına gelmesin. Gelmez, gelmesin. Bunu her zaman söyleyelim. Bu arada bir de Ramazan-ı Şerif Risalesi var. Bir de Ramazan-ı Şerif Risalesi var. Bu yandan hiç eksiltilmemeli. Bunu böyle taşımalı bir ay boyunca. Bunda istifarları ilk on günün Ya Erham Errahman ikinci on gün Ya Gıffara üçüncü on gün Ya Neden? Çünkü başı rahmettir, ortası mağfirettir, sonu cehennemden berattır. Azat. Evet. Azat. Şimdi bu hadislerin ışığında 400 küsür sayfa, teravihin bütün faziletleri, teravihin delilleri. Efendim Ramazan Şerif'in kaç türlü özelliği, bundaki başlıklar da saymakla bitmez. Bu kitap hakikaten kardeşlerimize bir hilal adabı var. Ramazan şerifi karşılamaktır, kutlamaktır, isimleridir. Günahların cezaplan Ramazan'da katlanması, Ramazan'da günahlardan sakınmak faziletine dair hadis-i rivayetler deyince o 50 sayfa falan o hadis sırf orası. Hadis-i rivayetler. Ramazan'da cehennemden azattılar. Ramazan ilk 10 gün bölüm bölüm yaptım. 3 bölüm yaptım. Ramazan ilk 10 bölümü. İlk gecesi, ilk günü, ilk 3 günü, 9. gece ikinci onu, on üçüncü gece, on dördüncü gece, on yedinci gece, on yedinci günü, Bedir gecesidir, onu kutlarız biz hep. On dokuzuncu gece, Kadir Gece olma ihtimali olan geceler, üçüncü on bölümü, tek geceler, hakkında hadis olan geceler, hep kaynaklı, Kadir Gecesi olma ihtimali. Oh, oh, ondan sonra yirmi yedinci gece yat aşağı. Var mı öyle şey? Bu kadar kitap, rivayet nereden çıktı? Ben bu uyduruyorum. Biraz aramak lazım. Zaten bir ayın içinde yani, başı sonu belli. Bari denk gelmek lazım. Bin aydan hayır ne demek? Ramazan'ın 29. gece son gecesi Ramazan'da Cuma 70 Cuma'dan üstün Ramazan orucunluk mu orucun, orucun faziletleri bu ondan biraz paralellik arz eder bu çok kısa burada temas edilmeden edemiyoruz tabi Ramazan olur orucunun farziyet hikmeti namazları, teravih namazla ilgili genel bilgi teravihin faziletleri hadisler, rivayetler, Ramazan'daki nafile namazlar, ilk gece ilk gün namazları ilk gün namazı, 10. gece 10. gün namazları, 15. gece 15. gece ya teravih kılıyoruz yetmedi mi bir de başka namaz var ya kılana var Meraklısına var. Kimi paraya doymuyor, kimi namaza doymayan da var. Yani adama yazdıkmış kitapta olanı yazdık. Ne var? 15. gün namazı, 20. gün, 20. gece namazları, 20. kadir gecesi namazları, 30. gece namazları. Ramazan'da faziletli ameller. Bakın burası acayip bir şey. Ramazan'da ümre. peygamberimize de haç gibidir. Bukhari hadisi. Resulullah'ın yanında aç yapmak gibidir. Beda haçına katılmak gibi. Ramazan'da Kur'an hatmi Ramazan her cumasında yasin okumak. Bunların hepsi hakkında hadis var. Ramazan'da iftar. ilim meclisinde bulunmak. Biz Ahmet Yesevi Derneği'nde her hafta perşembe, akşam namazında iftarı orada yapıyoruz. Çünkü ilim meclisini bırakmayalım Ramazan'da dedik. Hasta ziyareti, Ramazan'da işlerine hayırlı ameller, Ramazan'da sadaka, Ramazan'da cemaate devam etmek, Ramazan'da ana babaya iyilik, Ramazan'da işçinin yükünü hafifletmek. Bu sıcak gündeşini, bir saat erken izin ver gitsin, evi de iftar etsin. Ya. Biraz erken gitsin, yorgundur, gün uzundur. Bak, cehennemden azat olur, beraatını alır. Ramazan'da işçinin yükünü hafifletse. Kimi de yükünü artırıyor. Ramazan'da insanlarla iyi geçinmek. Ramazan'da kadının kocasına iyiliği. Efendim, erkeğin de karısına iyiliği demektir o ters taraftan yani. İlla feministler ayağa kalkmasın şimdi. <gülüyor> Ramazan'da Müslümana yardım. Ramazan şerifte zikir. Ramazan her on gününün zikri. Ramazan şerifte zikir meclisinde bulunmak. Ramazan şerifte istiğfar. Hep bunlar bölüm başlığı, bölüm. 400 küsur sayfa. Oho dediğiniz gibi ancak güllaç tarifi, iftar sofraları. Bu mudur Ramazan? E i̇şte Ramazanda dua. Ramazanda yapılacak dualar, Kadir Gecesi duaları, iftar duaları, iftarın sünnetleri, sahurun sünnetleri, Ramazan'ı Mekke'de geçirmek ayrı bölüm, Medine'de geçirmek, hadis-i şerifler, Ramazanda teheccüd, Ramazanda secde, Ramazanda camilere yardım, Resulullah Ramazan'ı nasıl geçerdi? Ramazanda cömertlik, Ramazanda fitre, fitir sadakası ile ilgili fetvalar. Ramazan Şerif'in vedası, veda zikirleri de var, bu var. Bu sayfa 420 sayfa, Filistin falan çıkıyor, 415 sayfa. Burada herkese lazım olan çok önemli bilgiler. İnsan oruç düşüleceğine Ramazan ertelers. Arifan yayınlarda bunlar aranıyor, temin ediliyor. Bunu yanına şimdiden almalı. Bir rehber kitab halinde bunun günün mevsiminde okumalı. Tabii bunun özeti çok kısa bir bölüm halinde bu. Arifan dergisinde var ama son bölümünde var, çok kısa. Kısa tabii. Yani ama orada da bunda olmayan var. Onu çünkü sonra buldum. Öyle bir o da nedir? O? Teravih zikirleri. Hmm. Geçen hafta dedik ya her dörtte evet. bir bir zikir var üç kere yapılacak. Evet. Yani o da çok önemli. E, fakat geri kalan e, bazı rivayetlerde birkaç tane farklı gördüğüm mesela... 27. gece Kadir Gecesi namazlarında kitap hiçbir o kitaplarda eski kitaplarda olmayan bir rivayet dergide yazdım çünkü sonra buldum. O Cevahirul Hams diye bir kitap var kaynak. Hangisini Cevahirul Hams kaynağı varsa altında o Cevahirul Hams Türkçe Türkçe yazıyor. O kaynakların hepsi yenidir. Çok büyük eski bir kitaptır ama Ramazan Şerif bu kitabı yazarken ona bakmamışım yani. Onu sonra görünce bunları yazdım. Teravühteki zikirler özellikle çok önemlidir. E, i̇ftar dualarında e, 62. saat çok önemli bir dua evet, var. Bu izleyicilerin çok dikkatini çekiyor. İsteklerin yerine gelmesi için kılınacak bir namaz var. Bu namazlar. hacet namazı Artık denir işte yani. Hacet burada, namazı... burada ama her seferinde farklı hacet namazı. Ha? Evet bu farklı bir hacet namazı. E, ev, evvelkilerde de hiç, iki kere yazmadık. Hepsi farklı. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri Hunye'de nakleder. Ben de buna devam ederdim bir ara. İşte hastayım şeyim şu, buyum ama sıkıntılar da yapıyorum. Bunda birinci rekette Ayetel Kürsi okunuyor. ikinci rekette Amener Resulü, Resulü okunuyor. Bir de duası var Arapça. Ezber Allah-u Mühendis-i diye başlıyor. E, o duayı da besmele ile karışık bir duadır. Hem Ayetel Kürsi ile hem besmele ile ilgili bir duadır. Çok güçlü bir duadır. Kesinlikle insanın muradı asıl olur. Bu 63. sayfede. Hastanın okuması ya da hastanın yanında okunması gereken dualar. Hep hadis-i şeriflerdir. Bunlar çok ağrıların gitmesi, hastalıkların giderilmesi için çok önemli dualar var. 64. sayfede Yasin'le ilgili bazı havas yani isteklerinin gerçekleşmesini isteyen insan yatsıdan sonra işte abdest alacak, iki de geçeceğiz namazı kılacak Yasin 41 kere okuyacak. Şuraya geldi şunu diyecek falan. Yasin'le ilgili çok acayip. Rızık fakirlik için, genişlik için, darlıktan kurtulmak için Yasin'le ilgili dualar var. Esma Hüsnadan el-alim İsmi Şerifi e, sıramızda dersimizde. Onun izahları manaları var. Zihin açıklığı için ilimde ilerlemek için efendim onun hasıseleri var Ali Mismin'in. E, onda neler yapılacak, ne okunacak, ne zikredilecek e, Erbani İdrisiye'den çok önemli bir insan borcu olan yüklü miktarda borcu olup fakirleşenlerin yeniden Allah'ın dinden gelecek lütuflarla zenginleşmesi için Ya menna ihsan diye bir duası var. Bunlar Efendim her ay devam eden değişik isim şerifler. Bir ara daha verelim hocam. Bunlar Ve amel etsinler edelim. inşallah. Değerli izleyiciler Cüpel Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Bir aramız daha var. Değerli izleyiciler Cüpel Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen sorular var. Onları e, cevaplayacağız ama e, itikatta e, itikad risalesinde e, akaidine sefiden alıntılanarak e, aşağıdaki şeylerin zikredilmesi halinde kişiyi küfre sokacağı diye bir bölümü birer kişiler maddeler haline geçmiştik ama isterseniz üçü de okuyayım evet. sonra sorulara geçelim evet. orada şöyle bir ifade var ister büyük olsun ister küçük olsun günah oluşu kesin delille sabit olan herhangi bir günahı helal saymak küfürdür Evet yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de Ayet-i kerimelerle sabit olan günahlar var. Hadis-i şeriflerde sahih hadislerle sabit olan günahlar var. Günahların da biliyorsunuz tasnifi var. Büyük günah, küçük günah olarak iki ayrılır. Ayet-i kerimede de tercümeyle bu kebairatun Yasaklandığınız günahların büyüklerinden sakınırsanız, mükefferunkum <gülüyor> seyyatikum. Küçüklerini zaten biz sileriz. Neyle sileriz? İşte beş vakit namaz günlük, cumadan cumaya haftalık, Ramazan'dan Ramazan'a yıllık. Hac, ömre araları, ömürlük. Bu da sayı hadistir. Temizler. Ama bu hadden anlaşıldığına göre günahların büyük kısmı var. Çünkü yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden sakınırsanız diyor. Demek ki de biz sileriz. Yani küçüklerinden sakınmayın demek değil. Ve deru <gülüyor> vahir al ve batına günahın açık gizli hepsinden sakının diye terk edin. Başka hadde var. Şimdi büyük günahlar olsun diyor. <gülüyor> İçki gibi kumar gibi, zina gibi, büyük günah, adam öldürmek gibi, bunlar büyük günah. Küçük günahlar, üstelik işte bir namerem kadına, birinciye göz almak değil de, ikinciye kasıtlı bakmak. Bu zinaya göre küçük günah. Dolayısıyla bu tasnife göre, ister büyük olsun, ister küçük olsun. Yani hangi günah olursa olsun. Yalnız günah oluşu kesin delille sabit olacak. Yani ne demek? Yani ayet hadis olacak. Hadiste de tabi sıhhat aranır burada. Ee, faziletli ameller babında sayı hadis olmasa da e, zayıf hadisle bile amel edilir. Ama bu gibi e, insanı inkar ettiği zaman kafir diyeceğimiz hususlarda delil kuvvetli olacak. Yani nam kadına bakmama hususunda bile ayet var. Tasdifte zina gibi büyük günah değil ama... <Gülüşmeler> müminlere söyle gözlerini yumsunlar diyor. Yani dolayısıyla delilleri kesin. Sen şimdi buna efendim e bunu e yok böyle bir günah değil bu derse insan kafir olur. Hatta güzele bakmak sevaptır diye de bir e e tekerleme, tekerleme var ama hani güzel ağaca, güzel çiçeğe, güzel, güzel, hemen güzel... kadın akla gelir. Dolayısıyla bu gibi o laflar o da biraz getirtilir sanki. Getirtilir ama o lafa yani o manada o lafta söylense insanı kafir eder. Çünkü bir de haramı bırak, günaha sevap diyor. İşte e, içki haram değil veyahut efendim e, kumar haram değil ve domuz eti ne var o da ettir hayvandır ne bu kadar şey yapıyorsunuz falan bu gibi haramları helal saymak delili kesinse insanı kafir eder. Bu zaten geriden anlaşılan bir meseledir ama maddeleştiği zaman biraz değişik maddeler konmasında fayda oluyor anlaşılmak açısından. Toptan Kur'an'ı hadisi inkar eden kafir olur demek başka. Bir de örneklemek babından bu maddeler sayılmış. Yine dördüncü maddede ne demiş? Haram oluşu kesin delille sabit olan bir haramı önemsememek. Önemsememek şu. Yaparken yani yapmak manasında önemsememek değil bu. Bu itikaden önemsememek. Yani şu demek, boş ver ya, bırak ya falan. Çok önemli şeyler değil bunlar. O haram, bu haram yani, helal kalmadı ya falan. Yani haram olduğu kesin bir mesele. Fakat bunu önemsemiyor. Yani bakın, haramı işler ama önemseyerek işler. Yani günahın büyüklüğünü, cezasının büyüklüğünü önemseyerek haram işler, günahkar olur. Haram işlemez. Günah işlemez ama önemsemez. Ya bunlar çok önemli şeyler değiller işlemese de kafir olur. Amelle iman, yani itikadla amel bu noktalarda ayrılır. Namazın farziyetine inana hiç kılmasa da Müslümandır. Namazı beş vakitte, beş katıpta ya ve o da sporcu zaten kılmasa da olur diyen kafir olur. Çıplak gezen, açık gezen bir bayan, tesettürün farz olduğuna inansa Müslüman bacımızdır. Ama çarşaf da giyse... Deşeki bırakın kızlarımızdan açık dolasın ne var ya onlar genç. Önemsemiyor yani. Kendi örtünüyor. Hani demiş ya müftü mümüş neymiş? Kızın pantolonunda mini etek giymiş de haspama da çok yakışmış demiş ya. Şimdi işte bu önemsememe tabirleri insanı kafir eder. Ama önemini, ciddiyetini, farziyetini veyahut haramiyetini bilip de inanıp da önemseyip de amel bakımından tersini yapmak insanı kafir etmez. Yani buradın özeti bu. Evet o zaman biz hemen e, sorulara geçelim hocam. Çünkü çok e, soru var. Bunları yetiştirmek de gerçekten e, sıkıntılı oluyor ama bu arada tabii e, ilk soruyu soralım. Aslında çok bilinen kolay e, ulaşılabilecek şeyler de soruluyor. Soruyor ama ne arasında. yapalım işte, biz şimdi. Evet yani e, gusül abdesti nasıl alınır nasıl niyet edilir gibi. Ya bir... şimdi Ömer Nasuh Efendi'nin işine döndü çıktı kürsüye. Fatih kürsüsüne pek natık değildi tutuktu. Ama eserde de eşsizdi. Çok allameydi tabi çok eser verdi. Araplar yazamıyor şimdi istilatı fıkhıya gibi bir şey. Araplarda yok. Araplara tercüme edilmesi hatta Arapçaya tercüme edilmesi gündemde belki de başlamıştır. <gülüyor> Çıktı dedi ki kardeşim ayet soruyorsanız tefsir yazdım. Hadis soruyorsanız hadis yazdım. fıkıh soruyorsanız. hal var. İndi aşağı. Şimdi bunların hepsini kitaplarımda yazdım. E, Kuşun abdesti abdest risalesinin içinde özel bir bölümdür. Özel bir bölümdür. Nasıl alınır niyeti? Geçen bir kere daha Yani niyet zaten kalpten yapılsa yeter. İlla niyet ettiğim bir ara için diye banyoda böyle de demeye de yok. Ama niyet gusül cünüplüğün giderilmesi veyahut da nurun ala nur. E, Cuma gusülü gibi sünnet gusüller de var. İlla cünüpte olmayabilir. Bunu alırken niyet zaten kalptedir. Evvela bir yerinde bir pislik varsa orayı kanır. O pislik akıtılır izah edilir. Ondan sonra abdese başlanır. Bildiğimiz namaz abdesi Ayaklarda su birikiyorsa, ayakların yıkanılması çıkışa tehir edilir. Su birikmeyen yerde ise abdestin peşine sırasında ayaklarda yıkanır. Ondan sonra başlanır. Üç kere baş, hiç kuru yer, iğnenin tepesi kadar kalmayacak. Kulak kenarları, araları falan. Ondan sonra üç kere sağımız, üç kere solumuz. O sonra cemi beden, bütün bedene efendim, su dökülerek, iğnenin ucu kadar kuru yer kalmamak suretiyle gusül abdesi alınır. Evet. Bir başka soru, her namazın sadece farz namazlarda gözlerinin yaşla dolması, yaşarmasının ve eslemesinin hikmeti nedir? Yani ben şimdi onu bilemiyorum yalnız. Yaşla dolması hadi diyecektim ki manevi bir etkilenme falan. Herhalde. Fakat bu esneme meselesi esneme, gelince tezat teşkil evet. etti. Çünkü esnemek şeytandandır, hapşırmak rahmandandır hadis-i şerifine göre bizim burada e, bu esteme işine girdiği için şeytanın bir e, kurcalaması ve o kişiyi ya musallat olmasının eseri gibi gördüm ben bu durumu Allah'a sığınmak lazım yani namazdan evvel ağuzülere güzel çekmek lazım eğer böyle bir hal onu rahatsız dedi ağırlık da bastırıyorsa çünkü estmek biraz ağırlık belirtisidir o zaman benim tavsiyem ağuzü e billah semiyil alim min al şeytani rajiim e billah değil de sabah Akşam Leven Zelna'da hafızların okulunu e, evet. mihrabiyede. A'udhu billahi semî'il alîmimineşşeydânirracîm. Manasını bilerek. Her şeyi işiten her şeyi bilen Allah'a sığınıyorum. Kovulmuş şeytanın içerisinde. On kere bunu okusa hemen melek görevlendirilir. Bütün şeytanları başından kovalar. Yoksa öbür türlü emniyetten özel hareket çağırsan şeytanı başından kovamazsın. Ama bunu on kere okuduğun zaman melek gelir. Özel melekler şeytanı tepeler. Ve bu adam da esnemeden ağırlaşmadan namazı kılar. Manayı isterseniz bir kere daha tekrar edelim. Mana her şeyi kovulmuş şeytanın şerrinden her şeyi işiten ve her şeyi bilen Allah'a sığınır. 10 kere tekrar ediliyor. Bu hadis-i şerifte de vardır. Ee, bir başka izleyicimiz de e, hocam demiş benim kardeşim Sara hastası ne yapmalıyız? Yani mutlak manada dualar var. Sara da faziletli bir hastalıktır. Saraya sabreden cehennemden beraat alır. Bir hanım geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ya Resulullah ben sarı hastasıyım. Birden düşüyorum bayılıyorum. Nerede düşeceğim de belli değil. Bana dua buyurur musunuz? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. İstersen, şu dua derse hemen geçiyor kesin. İstersen çeksen bunu. Cenneti sana söz vereyim. İstersen dua diyeyim geçsin. Baz uyanık sahabeler ikisini birden kapabilenler var. Katade, Resulullah'ın gözü Uhud'da aktı. Gözü şehit oldu. Gel dedi ya Resulallah. Gözümü düzelt. Akmış gözü yerine taktı. Eskisinden sağlam oldu. Çok meşhur bir sahih hadiste geçer. Varadet te aynaka teba'd el ama Körlükten sonra Katade'nin gözünü geri verdin diyor İmam Azam'ın risalesinde. Onu da yazdı Dürrül Meknun kasidesi İmam Azam'ın. Çok mucizeler var. onda şef de yaptım onu. O kitapta bu usta bilgiler var. O da mübarek geldi dedi ya Resul Resulullah buyurduk istersen böyle kalsın cenneti söz vereyim. O da mübarek uyanık dedik ya Resulallah sen ikisi de elinden gelir. Yani ikisini de yapsan nasıl olur? Çünkü benim hanımıma ben çok düşkünüm. Şimdi bu gözümü böyle görürse gözü akmış vaziyette kadın korkar yani kadın biraz rahatsız olur. On da hatırı için dedi gözümü de iade etsen cennette söz versen o ikisini birden al. Bu saralı kadın da mübareke dedi ki Ya Resulallah madem cennet garantisi var kalsın hastalık dedi. Cenneti tercih ederim ama o zaman dua et. Çünkü erkeklerin içinde de pat diye bir yerde düşebilirim. Üstüm açılmasın. Dedi. Efendimiz o duayı yaptı sallallahu aleyhi ve, sellem, ve o kadıncağız ondan sonra diyorlar ne kadar milletin ortasında bile saraya düştü olmuştur. Hiç üstü açılmazdı. E, o duayı aldı. E, Dolayısıyla e, önemli bir hastalık. Allah şifa versin ama bir şey yapmak tabi tedavi de sünnettir tedavi burada bir şey e, bu usta gördüm Allah dostlarının bir terkibi Esma Hüsna'dan lafsayı Celal Allah lafzayı Arapça temiz bir kaseye 66 defa yazılıyor tabi safranlı e, mürekkeple yani var o şimdi atlarlarda mis safran gül suyundan mürekkep yapıyor bunlar kırmızı bir renkte çok güzel safran da mis gibi kokar ee, 66 kere zaten lafzayı celalin efket hesabı şifresi 66'dır Allah lafzının çok önemlidir o 66 lafzayı celal ne işe kullarsan mesela diğer bütün Esma-ı toplasan Allah lafzı yerine geçmez Ama Allah lafzı hepsini yerine geçer mesela Rahman isminin bir terkibi var oradan bir şey yapacaksın onun sayısını unuttun ve yani yapılış şekli çok uzun şudur 66 kere ya Allah ya Allah ya Allah desen o hassa tesir gelir 66 deva lafzı celali e, temiz bir mürekkeple yazarsa tercihimiz safrandır. Miskli safrandır. Ondan sonra Zemzem suyuyla onu bozarsa, üzerine Zemzem de bozarsa onu da saf e, saralıya içirildiği zaman Allah'ın izli evliya Allah denemiştir. Şifa vardır. Evet. Ee, devam edeceğiz ancak bir ara daha vermemiz gerektiğini işaret ediyor arkadaşlar değerli izleyiciler. Şeyh Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Size gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Bir ara daha vereceğiz efendim. İzleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz ve hemen sıradaki soruyu soruyoruz. Yusuf isimli bir izleyicimiz eşim benimle dargın durabilir mi? Demiş. Sen de eşinde duramazsın. Eşinde de duramazsın. La yehillü Bir mümin için helal olmaz. En yeh kardeşiyle Müslüman diğer Müslümanla küsturması fevka felad üç günden fazla. Belki Böyle meramını anlatmak, istediğini yaptırmak açısından falan hani birden bir tepki koyup da sonra hemen gülmek, konuşmak da biraz işin ciddiyetini kaçırıp istenilen gayeye hizmet etmediğinden bir üç günlük pay verilmiş. Yani üç günlük pay nedir? Yani burada bir hata ettin. Bunu sen de idrak et. Bir tür uyarı. Bir, bir tür uyarı manasında veyahut da o küslükten... ...bir sıkıntı ve eziyet duyuyorsan... ...bir daha küsturmayı mucip bir şey yapma. Manasında gelir. Ama üç günü geçirmek helal olmaz. Zaten sudan bahanelerle de böyle şimdi... ...karı koca arasında... ...öyle acayip işler... ...yani değdi değmedi meselesi gibi... ...böyle aynı şeyler tekrar tekrar... ...dargınlık sebebi... ...oluyor. İnsanla da kanaat kalmamış, huzur kalmamış... İbadet huzuru yok, evlerde ocaklarda namaz yok, erkek cemaatla kılmıyor veya kılmıyor, sabah namazına kalkılmıyor, sabah namazına kalkmamak büyük bir huzursuzluk sebebi. Allah muhafaza etsin. Namazsız ev ev sahibine dar gelir diyor Hadis Şerif. Namaz kılım yani sahibine daraltır diyor. Üstesi 500 metrekare olsun, dar gelir. El Beytüllezil, Kuran kervetil karip içinde Kur'an okum yani zirane gibidir. Her türlü dizi, film bilmem ne seyredilsin. Kur'an okunmuyorsa, gece insan bir miktar Kur'an okumuyorsa bir evde, harap ev gibidir. Dolayısıyla bunlar insanlar çok huzursuz ediyor. İbadetsizlik, zikirsizlik. E i̇nsan bu sefer birbirine dalıyor. Her hareketten örnek alıyor. Onun aldığından, onu sattığından. Bak o karısına nasıl davranıyor? Sen bana davranıyorsun. Hadi bir kavga. Bak o ne almış? efendim komşu ne olmuş şunu olmuş bunu olmuş ya Allah razı olsun birbirleriyle iyi geçinmek lazım ahirette de bu evlilikler devam edecek müslüman olarak ölenlerin arasındaki akitler devam edecek cennette de devam edecek tek müessese dünyadan devam eden nikahtır dolayısıyla ebedi ahirette de birbirimizin yüzüne bakacağız <gülüyor> bazıları çok böyle kurş teveled ve dünyada neler çektim senden derdi ahiretteci istemiyorum seni ben şaka <gülüyor> ile derdi Mezarına vasiyet için yani üstüne gömüleyim derdi. Kabirde de bizlerle uğraşacağım derdi. Hiç istemiyorum seni falan. Şaka ederdi. Hanım da hala yaşıyor Allah selamet versin. Yani demek istediğim insan ahirette de birliktelik ahiret kardeşliği. Hele bir de bir yaştan sonra Ali Haydar Efendi Hazretleri der. İnsan evvela tabii nefsani duygular, sahiplerle eşinden istifade eder, birbirlerinden eşler istifade eder. Bir zaman gelir ondan sonra ahiret kardeşliği. Yani ve sohbet hukuku, muhabbet hukuku devreye girer. Ee, çok hakikaten yaşlı mutlu yaşlılar var. Yaşlı çiftler var. Yani 50 sene 60 senedir. Çok mutlu şekilde 80-70 senedir birbirine böyle muhabbetle sürdüren insanlar var. Bunlara imleniyorsun sen kıpta ediyor Bu işin temeli sabretmek, görmezden gelmek, sevabını ahirete saklamak, Allah'tan beklemek ve bu müessesenin devamı yaşaması için Efendim, fedakarlık yapmak yani. Kendinden fedakarlık yapmak. Hep karşı taraftan beklenirse bu yürümez yani. boşanmağa kadar gider. Çok aşırı bir boşanma durumu var millet. Ne onun adı? Jet hızıyla evleniyor, telgrafla boşanıyor. Yani acayip bir duruma geldi. Onun için İslamiyet yaşansa, Kur'an uyulsa, İslam huzuru eve aile hakim olsa, şu Avrupa'dan gelen e, bizim de onlara uyarak geliştirdiğimiz bu diziler, filmlerin şu getirdiği ee, şeamet, uğursuzluk ortadan kalksa insanlar hakikaten vakitlerini, saatlerini programlarını namaza göre akşamıdır yatsısıdır, sahurudur, teheccüdüdür sabah namazına kalkıştır ona göre bir hayat tarzını geliştirseler bunların çoğu olmaz. Yani ne küstürme icap eden bir durum olur. Herkes hakkını bilir. Efendim sıradaki soru şöyle ee, hocam hayırlı akşamlar demiş bir izleyicimiz Muğla'dan. Sihir Büyü diye bir şey var mıdır? Vardır, e, haktır, yapmak haramdır. E, Allah'ın izniyle tesir eder. Benim iznim olmadan büyücüler karı kocayı ayıramazlar. Demek ki benim iznimle ayırırlar. Kimine izin verir, kimine vermez. Bu ne gibidir? Mikrop gibidir. Mikrop birinde hastalığa döner, birinde etkisiz hale gelir. Aynı mikrobu soluyan, aynı salgında yaşayan insanlar da bu durum görüldüğü gibi. O da Allah'ın izniyle tesir et dediğini eder. Tesir etme dediğinde imha eder Rabbim. Büyü de silah gibidir deyip onda da diyebiliriz. Kurşun gibidir. Bu Allah'ın izniyle tesir eder. Kurşun adamı öldürür. Ama allah Teala etkisiz haline getirebilir. Tesir etmez veya es geçer veya bir tehlike çıkartmaz. Dolayısıyla büyünün tesiri Allah'ın izniyle tesiri olduğuna inanmak Kur'an-ı Kerim'e inanmaktır. Büyü yoktur yoktur böyle bir şeyler dese kafir olur. Çünkü ayet Kerime'de eee karı kocanın arasını ayıracakları şeyi Harut'la Marut'tan öğrendiler diyor. Bakara suresinde karı ile kocanın arasını ayırdıkları diyor. Yani ona tesir isnat ediyor. Tabii ki yaratmayı yaratma kendi elinde ama onun bir tesir onunla bir tesir verdiğini beyan ediyor. Ma ferrikune beyne'l mer'e ve cevci Karı ile arasını ayıracak şeyi öğreniyorlardı. Onlar onlara ne diyorlardı? İnne ma nahnu fitnetun. Biz imtihan için gönderildik bu sihir ilmiyle. Fela tekfur sakın bunu tatbik edip de yani helal olduğuna inanarak kafir olma. E demek ki asla asla olmayan şey hakkında böyle ayet olur mu? Hayal olsa. Öğreniliyor, öğretiliyor. Bak tatbik edip de kafir olma deniliyor. Yani tatbik etse sihir yapmakla adam kafir olmaz. Yaptığı işe helal inanırsa kafir olur. Ehli sünnete göre. Dolayısıyla bu vardı. Bunun hakkında detaylı bir bilgi. Bir yarım saatlik bekli bir cevap verdiğimiz program evet. oldu. Evvelce de benim internette, yani bu televizyonlardan evvel, kendim sual cevap yapıyordum. TV'de Orada da var bir uzun cevabım. Onları da tasnif ettireceğim inşallah yakındır. Ee, yani yazılıp da sihirdir, sigaradır, büyüdür, yani harfli gibi kelimeyi yazıp da benim cevabım çıksın önüne. Ki bu işleri çok tekrar etmeyelim. Kısa kısa geçeriz ama delillerini anlatmak uzun sürüyor. Bir bunun korunma yolları var. E, o zaman ne yapayım falan. Bunları e, o şekilde e, internete havale edeceğiz yani. Evet. Bir başka soru. E, evet. Burada da zaman zaman değindiğimiz bir konuydu bu. İslam'da rabıta var mıdır? Varsa neden ayet ve hadislerde geçmiyor ya da Peygamberimizin hayatında ya da sahabelerde neden yok? Yani şimdi dedim ya Ömer Nasuhiye döndü bu iş. Şimdi ben bunu burada anlatmaya kalkarsam 10 saatlik mevzudur. Bakın Tarikat-ı Aliye'de Rabıtayı Celiye. Bu kitabı Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri bana emretti. Ee, Aziz Bayındır'ın e, Rabıta Şirktir, Rabıta Yapan Gavur Olur falan demesi gibi itirazları üzerine bana bunu yazmamı emretti. Ben bunu yazdım işte 530 sayfadır. Bu kitapta ne var biliyor musunuz? Rabutanın meşruiyetinin, farz demedik, vacip demedik. Farz vacip demek, delil ister. Kur'an'da ne yok, hadiste ne yok. Kur'an'da hadiste olmayan, nice şeyler oraya dayanan, Kur'an ve hadise dayanan yollarla istimbat edilir. İstihad edilir. İstihsan edilir. Yani, sadece, bir hadiste yok nereden çıktı? Bir defa, yok diyebilmek için sen bütün hadisleri, hadisleri bilmen lazım. Ee, yok, nasıl dersin? Bu kitabın başlıca birinci bölümü Rabıtanın mahiyeti tarikatlara göre delilleri vesaire şekli. Fakat ondan sonra esas bölüm efendim Rabıtanın delilleri. Bütün kitap bakın sayfa itibariyle 95'ten başlıyor sonuna kadar delilleri. Bir en sonda bir bölüm var Rabıta'ya yapılan itirazlara cevaplar. Bu kitaptan alsınlar. Şimdi Rabıta, Arifan yayınlarında bundan hepsi. Rabıta'nın delilleri. Birinci bölüm bölümün içindeki birinci bölüm ayetten deliller. İttı kullave künu ma sadıkin. Sadıklarla beraber olun. Bu adı Ubedlahra Hazretleri ki bütün alimler ondan sonra bu görüşe zayıf olmuşlardı. E diyor ki sadıklarla beraber nasıl olacaksın? Bedeni beraberlik her daim mümkün değil. İşin var gücün var o bir yerde sen bir yerde. Sadıklarla beraber olun beraberlik diyor ikiye ayrılır bedeni ruhi mümkünse bedeni olsa daha makbuldur ama bedeni imkanı kim çoğu insanda yoktur. O da kalbin birlikteliği, tefekkür beraberliği sadıklarla seni beraber eder. Bu çok kuvvetli bir delildir. Ve temavesile menenabili benim yoluma bana yönelenin yoluna uy. Ayet-i kerimesi. Ondan sonra vesile aramak, peftehu'l-elvasiile. <gülüyor> Efendim, peygamberleri hatırlamak. Kur'an'da hep vezkur ee, ibadene, kullarımıza hatırla. Efendimiz'e emrediyor. Hatırla, düşün. Musa'yı düşün, İsa'yı düşün. Buna göre hadis-i şerifler var. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vadiden geçerken ne diyor, sanki şimdi Musa'yı görür gibiyim. İşte devesi şu renk, kendisi şöyle. Buradan Mekke'ye gidiyordu, onu görür gibiyim. Öyle hatırlıyor tabi. Ayette bir emir gelirse zaten onu hayatta tatbik eder. Hayatı Kur'an'dı. Bu, bu gibi birçok hadis-i şerif var. Sanki şimdi Yunus Nebi'yi görür gibiyim. Şöyle şöyle tarif de eder şekil, şekil olarak. Çünkü o kendisine gösteriliyor. Miraç gecesi saat hepsi diriltildi. imam oldu kendisine. Dolayısıyla bir peygamber hatırlamak. E, bu emrediliyor da bir Allah dostunu hatırlamak e, şirk mi olacak? Yani hatırlamanın ne zararı var? Yaratıkları düşünmek. Allah'a düşünemezsin. Allah'a Allah şekil veren kafir olur. Tek, te, la tefekkeru fil halik. Tefekkeru fil halik. Yaratılanları düşünün. Onları tefekkür edin. Aklınıza, hayalinize getirin, canlandırın. Yaratanı düşünmeyin. Yani şekil mahiyetinde. E dolayısıyla rabıta adamı şirkten kurtarır. Neden? Adam Allah'ı hatırlayayım derken, aklına Allah muhafaza bir şekil, bir şey gelme tehlikesine karşı bir Allah dostunu, Allah'ın feyizlerinin tecelligahı, bir onun aynası kabul ederek düşündüğü takdirde şirkten kurtulur. Yani Allah'ı düşünmenin vasıtası. Niye? Dostunu ee, dostunu Allah'ın kulu olarak, ondan gelen feyizlerin mazharı olarak düşünüyorsun. Ruhların tasarrufu. Bunlar hep ayet var. Hem de fahr Razilerden falan tefsirlerden yazmışım. Ruhlar yetkili midir? Ölülerin ruhları bile kabirlerinden tasarruf sahibi olduğuna dair bunca ayet hadis var. Peki, dirilerin ruhları daha çok iş görür. Yani diriye de rabıta yapılır, ölüye de rabıta yapılır yalnız. Onu da efendim, hatta Fahru Razi gibi Taftazani gibi en büyük allameler. O Elme Kasat, Elme Talip gibi kitaplarda akayet kitap, onlarda bir ruhların tasarrufu. Ziyaret edilen bir veliden istifade etmek için zairin ziyaret edenin diyor kabre e, ruhaniyetine, o zatın ruhaniyetine teveccüh ve yöneliş yapması lazım. <gülüyor> Bu rabıta değil de nedir? Bunlar ehl-i sünnetin imamları söylüyor akayet kitaplarında ya. Yani. Bu öyle sadece Tarikat elinin, dervişlerin falan kenar köşe mahallelerde konuştuğu şeyler değil ki. Ondan sonra ruhların tebessülü ruh şekile bürünür gelir. Cibrilemin Emin, Genç Delikanlı şeklinde Meryem Validemize temessülü. Hepsinin delilleri var. Şu kitabı okuyan biraz uzundur. Fakat yazıları geniştirir, harfleri büyük basılmış. Yani kolay okunur. O kadar tasavvufla ilgili bilgisi olacağı gibi, sadece tasavvuf değil buradan akaitle ilgili, hadislerle ilgili çok konuda bilgisi olur. İrşad olur yani. Allah tabi kamil amir müşkitte kavuşmayı nasip Salavat-ı şerife getirme meselesinden Resulullah'a selam verme meselesi. Mesela Etteviyat'te ne diyoruz? Esselamu aleyke Sana selam diyoruz. Eyü ey en ey peygamberi zişan. Rahmetullahi barakat. Sana kime denir? Muhataba denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada yok. Herkes namazda bak Esselamu alen nebiyi demiyor. Esselamu aleyke sana diyor. Çünkü ruhaniyet her yeri kaplamıştır ve Allah Teala ona ona haber verir. Ama bak aleyke. Sen ne muhatap, muhatap olana denir. Bütün bunlardan ruhaniyetlerin hazır olduğu yani selamları aldığı. Sen Resulullah'a selam veriyorsun. boş duvara selam vermiyorsun. sen diyorsan o mutlaka ona ulaşıyor işte. Onun yanında olman, kabrinin yanında olmanda şart değil. Dünyanın neresinde namaz kılsan bunu diyor. Bu manada deliller. Sonra ikinci bölümde tabi e, hadis-i şeriflerden deliller vardır. Efendim mesela burada diyor, İmam Gazali Sühreverdi, İskender'i delillerini getirmiş. Sonra diyor, eyyake ne Ancak sana taparız. Derken, eyyake sen. Dediğinde, Allah'a düşünmen lazım değil mi? İyyâ Kenâbüdü. Herkes ondan gidiyor ya. Ancak sana tamam. Tamam. Zikrederken, Kur'an okurken her zaman Allah'a düşünmen lazım. Ama leşeke dişi Allah'ın misli yok. Benzeri yok. niye benzedeceksin de? Tefekkür edeceksin. teşekkür edeceksin. Bu durumda mesela ne diyor? İnnice'a'lu filerdi halife. Ben yeryüzünde halife yaratacağım. İnsan halife. Ne bakımda halife? Ya Davud'u nâ ceanlâke İnsan Allah'ın halifesidir. İşte bu hilafet de burada, ee, orada İyâke'de Allah düşüyoruz. Esselamu Aleyke, e Allah her yerde tamam, Efendimiz Aleyküm evet. her yerde değil. Demek ki bu şekilde bir velinin huzurunda kendini düşünüp, farz edip, ondan bir himmet istemek, elimden tut, aracım ol Rabbimle diye düşünmek, efendim buna bir mani yoktur. Yoksa senin yanında olmayana da sen diyemezdin. Çünkü ruhaniyetin tasarrufunun delilleri çok. Bir ara daha vereceğiz evet. hocam, onu verelim e, izninizde ve devam edelim değerli izleyiciler. Cüpela Ahmet hocayla sizden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Rabıta konusu var. Daha önce de gündeme gelmişti. Şu anda da e, ayrıntılı bir biçimde e, dinliyoruz. Ancak bir ara vereceğiz ve ardından yine birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, Cüpela Ahmet hocayla sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen sorular var, onları cevaplıyoruz. Rabıta ...konusunda ekleyecekleriniz İkinci var İkinci ekleyeceğim, çıkaracağım çok da... ...çok şey var da tabii. Baş edemem. İkinci delil... ...yani şunu demek istiyorum. Ben bunu ispat ...ederken canım çıksın... ...günlerce, aylarca buna çalışayım... ...kaynaklar, deliller... ...yazmalar, nüskalardan demediğim... ...efendim bu kadar ayet hadisi... ...ve ulemanın görüşlerini... ...birleştireyim. İnkar eden de... ...yok böyle bir şey desin. Neye dayanarak? Duvara dayanarak. <gülüyor> yani... Bir şeyi inkar hiçbir zaman ilim olmaz. Bu kadar var olduğu beyan edilen bir şeyi anlamaya çalışmak lazım. Anlamaya soruları çalış belki anlamaya çalışan bunlar insanların iyi, bunlar, sorusu Ben inkar edenleri lazım. Ben bunları sorana e, değer veriyorum. Mesela ikinci bölüm hadisten deliller. Allah'ın kelimelerine sığınma. Mesela bir Allah dostluğundan himmet istiyorsun. Ama e, adam diyor ki şirktir. Ne şirktir? Avucu e, bir kelimat illa itte Hadiste ne diyor? Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınırım. Allah'ın kelimelerine sığınırım. Bak işte Allah'a sığınırım başka? Euzubi kelime. Bu sahi Allah'ın kelimelerine sığınırım. Ee, İsa selamnesi nesi Allah'ın? Kelimesi. Kün emriyle olmuş. Şimdi hemen... Sen efendim Allah'tan gayrına sığınsan kafir olsun. Ya hadiste var Allah'ın kelimelerine sığınırım. Yani Allah'la irtibatlı olan bir konu. Olursa yine Allah'a aracılık manasına geliyor. Efendim ihsan makamı ne kavuşmak emrediliyor? İhsan makamı nedir? Allah'ı görüyorsun gibi ibadet edeceği. Nasıl görüyorsun gibi? Bunu sağlamak zor. Orada Allah'ın yarattığı bir dostuna işi çevirmek. Yarattıkları düşünmek ile ya bu ayet Hadisler bak bölümünde de var. Allah'ın nimetlerini düşünmek. Ama tamam. Allah dostları da nimet. Burada şöyle bir kritik durum söz konusu. Evet. Ee, Allah dostu kimdir ee, sorusunun cevabını. O önüne gelen herkes. Ferasetiyle mi e, belirleyecek insanlar nasıl Efendim, anlayacaklar? Şeratta istikamet arayacak. Sıkıntısı var. Çünkü. E şimdi... Hani malum bu yakın tarihte bir takım hoca efendiler, şey efendiler filan türedi. Ee, abuk sabuk ibadetler, talepler vesaire filan peş peşe geldi. En son gene Bursa'da mı? Nerede bir yerde? Ya tamam da şimdi ace... ee, efendim, adam yani adam kalkıp e, gel benim sır odama bilmem ne yapacağız dedikten sonra sen hiç mi İslam'dan Kur'an'dan haberin yok ki bu şehtir evliyadır diye gidiyorsun yahu? Koyun musun sen? Yani bir defa Fark eden, yani arayı ayıran husus istikamettir. Ee, en büyük keramet istikamettir. eli sünnete uymaktır. İtikadı düzgün olacak, ameli düzgün olacak. Amelinde hiçbir falsı olmayacak. Sünneti hakkıyla itibat edecek. Öyle kolay mıdır bu iş? Hele ki Allah dostu çok olabilir de mürşit olmak çok az. Evliya çoktur, mürşit azdır. Bir de rabıta edilecek. Rabıta edilecek insan da zerre kadar nefisle irtibatta olmayacak. Nerede bulacağız öyle? Nefsiyle irtibatta olanı düşünsen helak olsun. İşte nerede bulacağız? Nasıl bulacağız? Ya mübarek, nasıl, ben şimdi nasıl Ferasete bul mi bakacağız hocam? Ee, yani feraset değil. Evvela ilimle çözülecek. İlim. Ee, bir zaman, epey zaman araştırılacak. Öyle kolay mı hemen birinin tavsiyesiyle? Doktora bile gitmiyorsun birinin tavsiyesiyle. Hemen diyorsun ki kimi ne yapmış bilmem ne onu soruyorsun bunu soruyorsun. Birisi diyor ki o hastası iyi oldu. Öbür de, öbür hastada zehirlendi. Ha diyor ihtilaf çıktı ben gitmeyeyim. Onun için efendim ben burada neyi anlatmak istiyorum? Bu müessese vardır ve meşrudur anlatmak istiyorum. Evet. Şu anda bunun ehli var mıdır? Bu da bir başka soru. rabıta yapılır? O evet. ayrı bir şey. Çoluk çocuk çıkmış şimdi bana kendine rabıta yaptırıyor. Böyle şey olur mu? Allah hatırlamaya vesile olması, peygamberleri velileri anmak, hep bunlar hadis, ruhların birbiriyle görüşmeleri. Çünkü bu rabıta ruhani beraberliktir. Resulullah'ın alimlerin yüzüne bakman ibadet olur. Ya, yüzüne bakmak ibadet oluyor da gözünü kapatıp düşünsene gavur mu oluyorsun? <gülüyor> Allah Allah. Kendisi karıları kızları sabaha kadar düşünür. Kırk sene evvel gördüğü karıyı beynine resmini çekmiş. Gözünü kapattı onu hayale getirir. Gavur vur olmaz. Öbürü bir Mahmut Efendi Hazretleri'ni düşündü. Aa şirk. Ne var? Adam bir Allah dostunu düşünmüş yani mübarek insanın. Ne var? Allah için seviyor onun için en büyük amel Allah için sevmektir. Bu zaten sevgiden kaynaklanan bir şeydir. Zoraki tepe tepe olmaz ki bu. Sevgi varsa zaten haftalul amaldir Allah için sevmek. Allah için buzu etmek yani. Ya bunlar bir de zoraki de olacak şeyler değildir. Efendim, Allah için sevmenin fazileti Resulullah'ı sevmek, sahabe-i kiramın rabıtası. Yoktu diyor. Halid-i Bağdadi Hazretleri naklediyor. Buhari'nin de elimizde baskısı olmayan Buhari'nin 20 ciltlik falan bir Tabi şimdiki cilt mefhum biraz değişik. Eski el yazmalarda cilt şimdi onların bir yazmasında on cilt çıkıyor da. E, tefsiri kebir diye bir tefsiri bile var Ruhu İmam Bukhari'nin. Bazı eserlerde kayıp yani. Bukhari'nin rivat ettiğini söylüyor ama bildiğimiz sahihinde değil. Çok kitabı var. Ebu Bekri Sıddık geldi dedi ki ya Resulallah dedi ben çok mizarım. Neden? Neden? seni hiç hayalimden çıkaramıyorum. Gözümün önünden hiç gitmiyorsun. E, Fakat kaza hacet ihtiyacım oluyor. Ben orada seni unutmak istiyorum, düşünmemek istiyorum. Fakat orada da düşünmeden edemiyorum. Gözümün önünden gitmeyince ben de abdest bozamıyorum. Böyle bir sıkıntıya girdim. Diye bunu Ebu, Be Ebu Bekir Sıddık'taki muhabbet derecesi yüksektir. Sahabe içinde çok farklı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona öyle şey olur mu? Beni düşünmek yavru olursun falan demedi ki ya. Yani aklına gelmesi, hayaline gelmesi, düşünmesi. Bir de Abdest bozacak vakit bulamıyorum sensiz. O kadar kaplamış onu o hal. Bir de sahabenin rabıtasında Hz. Sevban'dan misal var. E daha birçok sahabeden var. Resulullah Aleyhisselam'ın Hilye-i Şerifesinin tespiti. Mesela Hz. Hasan çocukken dedesi öldüğü için ben dedemi hayal meyal hatırlıyorum diye dayısı Hindim İbniye bir hale vardı. Hz. Hatice'nin eski eşinden çocuğu. O çok tavs tavsif ederdi. Vassaftı. Hilye'yi çok anladı. De de dedi ki ee, Hazreti Hasan diyor. Sel Tuğali eee ha dayım Hind'den e, istedim ki En Yusuf Eli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedemi bana güzel bir anlatsınca işte. kaşı gözü kirpi hilye ne orada söylemiş inşallah. o. Hilye yani o. Fiziki, Efendimizin fiziki özelliklerini özellikleri. tanıtan e, satırlar. Şimdi devamını hatta et'alaka bihi o şekli diyor aklıma getireyim de ona tutunayım. E bu rabıta yapayım demekten başka bir şey midir? E Hz. Hasan bunu istiyor dayısından. E, tarifi alıyor. Niye? Ona diyor zihnimi ona takacağım diyor. O şekli cem edici zihnimde onu düşüneceğim diyor. E bu Resulullah'a mahsus bir şey değil. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olan şeyler Kur'an'da hadiste bellidir. Mesela dörtten fazla evlilik gibi. Uykusunun abdestini bozmaması gibi. Geri kalan şeylerde ümmet, sahir ümmetle. Yani ayet hadiste belirtilenler dışında diğer ümmetin alimleri el ulema derse tulembiye peygamberin varisi. Tabii buradaki ulema zahir ulema da olmaz. E şeyhufiikum mi kennebi fi ummeti. Kavmi içindeki bir şeyh ümmetinceki nebi gibidir. Bu gibi hadis-i şeriflerden dolayı dolayısıyla varisi nebi olan zatların bu noktada Rasulullah, eee vardır yani Rasulullah has bir şey değil. Sallallahu aleyhi ve sellem onları da biri görse düşünse İmanlı kimseden istifade etmek, duada düşünmenin önemi, bunlar hep bab. Hepsi hadislerle dolu. Mesela hadis-i şerif Hazreti Ali'ye ne diyor? Dua derken Allahümme seddidni ve beni hidayet et, beni doğrult diye dua et diyor. Ondan sonra diyor ki vezgurbil hidayet hidayet etsebil vezgurbiltestid, tesdideke sehme hidayet derken düz giden yolu düşün diyor. Beni doğrult derken de diyor sen kendin oku nasıl doğrultuyorsun diyor oku doğrultmanı düşün diyor. Ya düşün hatırlı o anda da onu düşünerek bu duayı yap diyor. Bak dua Allah'a yapılıyor. Hani şirk dedikleri nokta var ya. Dua Allah'a yapılıyor. İstek Allah'tan talep ediliyor. O arada da diyor ki oku yazısı oku düşün diyor. Ya, bu başka bir şey yani. Sen tabi ki o zatı aracı yapıyorsun da ondan bir şey talep etmiyorsun. Ama o anda Allah'ın Celle Celal zatını düşünemeyeceğin için bir dostunu aklına getirerek... Hemen şunu sorayım. Nurlanıyorsun. E, rabıtayı reddetmek. insanı kafir etmez. Etmez. Zaruriyatı diniyeden değil. Değil. Ama bu kadar ümmetin alimlerinin, velilerinin amel ettiği bir şeye de itiraz etmek mesela ümmetin dalalette birleşmeyeceği. Hadis. Bu kadar ümmet şu kadar asırdır bunda ittifak etmiş. Amellerin niyetlere bağlı oluşu. O kadar önemli. Güzel çığır açmanın fazileti, şeytanın zikirden uzaklaşması, iyilerle beraberliğin tesiri. Kamil mürşitlerin vasıfları. Bat var. Kamil mürşit, rabıta yapılacak kimdir bu? Çok önemli bir mesele, Vasıfları, rabıtada himmet istemenin delili. Resulullah sallallahu aleyhi ve müslümanların tevessülü, Mürşidi Mevla'nın aynası kabul etmek. Bunları hadis-i şeriflerle desteklenmiştir. Allah'ın aynası kabul etme meselesi. Mürşidin kalbini Allah'ın kabı kabul etmek. Çünkü diyor hadis-i şerifte ki Allah'ın dünyada kalp, kapları var. kap. En sevdiği kaplar en yumuşak kalplerdir diye. Böyle bir hadis-i şerif var. Tezekkür-ü mevt rabıtası. Ölümü düşünme rabıtası var. Bunların hep hadislerden delilleri var. Bu ikinci bölüm. Üçüncü bölüm ne? i̇cma ümmetten ümmet den deliller. Yani ümmetin alimlerinden. Bakın ben e, şey, rakam koyduğum için sonuna bakayım da rakamdan anlayalım durumu. 45'e gördük. 46, 49, 52'ye gittik. Bakalım nereye kadar gidecek. Her bir alimden eser vermiş. Çok büyük alimler eser vermiş. Efendim, yani 63'ü de gördük. Burası nedir biliyor musun? Ücumai ümmetten deliller. Yani her biri hangi kitabının neresinde rabıta konusunda ne deliller zikretmiş. Allah Allah. Bu kadar alim ya bu icma olmayacak da bu kadar alimin görüş birliği icma olmayacaksa ne icma olacak yani? 70 kadar burada alimin ayrı ayrı kitaplardan hem de bunlar çok büyük alimler yani böyle. Zahiri ilimde çok zirve. Fahru'r Razi gibi yani. Taftazani gibi alimler Ondan sonra ilk dönemlerden son dönem mesela en son Esad Erbilazettleri kelami dergi şeyhi onun bile var son döneme kadar geliyorum Zâdül Kevserîlerden böyle eski dönemden gelerek efendim e, alimlerin rabıta hakkındaki görüşleri bayağı uzun bir e, bölüm efendim İslam alimlerin rabıta hakkındaki ...sarih ve işari... görüşleri 325'ten başlamış 459 Müslümde burada, burada tek tek alimlerin hangi kitaptın neresinde bu ustaki görüşleri değişik değişik gönderimde ele almışlar. Ya e bu da icma ümmet olur. Ondan sonra ne yaptık? Dördüncü delilde ne olur? Kıyası fukah. Yani bir mukayese yapalım. Ne neye benziyor yani? Bunun delili nedir? şeklinde. Bu e, kıyas ile de ilgili bir bölüm, dördüncü e, bölüm. Ne demiştim, hakkında akli deliller, yani kıyas demektir. Akli deliller bu. Ondan sonra nereye geliyoruz? Rabutaya karşı yapılan itirazlara cevapla. Şimdi bu itirazlar, rabıta yapmanın puta tapmaktan farkı nedir? Kereste gibi bir soru yani ama ben bunu sordum. Buna bir e, cevap. Şimdi müşrikler diyorlar ki, Bizi Allah'a yakla manaabudhu <mâ> illa yukarrabuna ila Allahu. Hepsinin ağzında bu. Bu selefi vahhabi kafasının. Müşriklerin sözü var Kur'an'da. Biz bu putlara niye tapıyoruz? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Siz de diyor bu mürşit bizi Allah'a yaklaştırıyor diyorsunuz. Farkınız dedir. Ya farkı zaten sözün başındadır. Biz aracı yapıyoruz diyoruz. Adam zaten ne nebudu tapıyoruz diyor ya. Ya biz aracı yapmamızı da yine Allah'ın vebtegu ile vesile aracı tutun dediği için yapıyoruz ya. Ayet var. Yani sen tapıyoruz diyenler, aracı yapıyoruz, nasıl bir şeyde değerlendiriyorsun? Çok güzel cevaplar, soru. Şeyh'e rabıta Allah'a bırakıp da ondan başka bir takım eşler edinip, onları Allah'ın yerine sevmek anlamına gelmez mi? Yani ben zaten en ağır soruları sordum. Ama yani o gerekir. E, o cevap. Çünkü bu konu hassas konu. Ona uzun uzun, efendim, e, cevaplar burada vermişiz. Ondan sonra... Yühibunhum kehubbillah. Allah diyor ki eşler tutuyorlar. O putları da Allah'ı sever gibi seviyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim? Kehubbillah başka, lihubbillah başka. Allah'ı sever gibi sevmek şirktir. Allah'ın sevgisinden dolayı sevmek, Allah için sevmek halis sevgidir. Bunları biraz ufak bir ilimi olan anlar. Yani kehubbillah bunun ne alakası var? Allah gibi sevilir mi ya? Peygamber bile Allah gibi sevilme insan kafir olur. Allah gibi sevilir mi? Haşa ve Halik başka, mahluk başka bu. Ondan sonra, efendim, e, yine burada bazı sorular, milletin, Rabıtan'ın Kur'an'dan delilleri bahsine bir Yusuf suresinde geçen bir himmet isteme meselesi var. Ya Aleyhisselam gözüktü. E, Züleyha validemiz ona musallat olduğunda, zinadan kurtarmak için, hatta göğsüne vurdu, şehveti çıktı diye. E, bu konunun bir sorusu var. Ona cevap verilecek. Mesela al, sadıklarla beraber olun ayetinin rabıtaya delil getirilmesi doğru mudur? Ee, hususunda buna güzel cevaplar var. Ma'iyet, beraberlik, beraberliğin kısımları. Mesela diyor ki rabıtaya delil olarak zikrettiğiniz ayetler zahiren bu manaları ifade etmemektedir. Siz bu manaları nereden çıkartmaktasınız? keyfesin altından çıkartmakta değiliz. Nereden çıkartıyoruz? Hadi bakalım. Kur'an'ın zahiri manası var, batını manası var. Şudur budur. Bunların delilleri. E nereden delilleri? Deliller Tabarani'den, deliller Buhari'den, şuradan buradan, hadis kaynaklarından deliller. batın hurufiler gibi değil. Ve dolayısıyla sadıklarla beraber olun ayetinin manası Tebuk Muharebesi hakkında nazil olmuştur. Tebuk'ten geri kalanlara sitem. Niye geri kaldınız? Resulullah ve sahabe gitti. Geri kalanlar, sadıklarla beraber. Tamam. Zahiri mana budur. Ama bunun efendim Kur'an-ı Kerim'in bir, bir sebeple iner. Hükmü umumidir. Onu o sebebe münhasır bıraktığın zaman o zaman hicretin de hepsi tarihi olay olarak kalır. Şu anda kimse üstüne hiçbir şey almaz. Halbuki ayetlerde ne diyor? Dünyayı tercih ederseniz işte hicret etmezseniz ahireti unutursanız zalimsiniz şusunuz musunuz. E sen şimdi o zaman onlar Mekke dönemindeydi. Bize alakadar etmez. Adamın biri demiş ya Yahudilerin demiş, Kur'an'ın kızdığı Peygamberin zamanındaki Yahudiler, şimdikiler değil demiş yani. E şimdi böyle gidersek, İkiniz olmaz. Evet. Şimdi biz bize kadar alakadar eden bütün konuları ve cevaplarıyla beraber rabıta, şu var ya şu eğer ben tabi bizim medreseciyiz biz, do doktora, moktora, master, kastır, yok bizde. Ama eğer bir doktora, master işleri olsaydı bu benim, yani bu kadar kitabım var ama bu kitap beni ...çok yordu çok uğraştırdı. Bu ne olurdu benim? Bir tezim olurdu... ...öne evet, söylüyorsun. Doktora tezi... ...tezim e, olacak olabilirim. kadar gayret etmişim... ...bu hususta. Evet. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile... ...sohbetimizin son bölümüne geçmek için... ...bir ara veriyoruz. Yine son bölümde de... ...biraz kısa da olsa... E, ...sizin sorularınıza cevap vereceğiz. Ben de ederim. bitti eve gidiyor zannettim ya. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile... ...sohbetimizin son bölümündeyiz. 10 dakika sizden gelen soruları... ...cevaplamaya çalışacağız... Hemen sıradaki soruyu soruyorum. Ankara'dan arayan bir izleyicimiz. Babamın ağzı çok bozuk. Onun için dua eder misiniz? Ederiz e, tabi. Niyet Allah ıslah Allah. Şimdi Ramazan şerif günlerinde geliyor. Yani özellikle sövmek, lanet beddua kumak veya ağız bozmak, sinkaflı konuşmak. Bunlar kat kat günaha artıyor. Hadis-i şerifte Bukhari'dir. Sibabül müslimi füsukun. Bir Müslümana sövmek fasıklıktır diyor. Yani fasıklık ki çok ağır bir şeydir fasıklık. Ve kıtâlu küfrün. Savaşmak kafirliktir diyor. Tabi o da helal inanarak olursadır ama sövmek fasıklıktır diyor. Ve la tenâbezû bil el -kâbine. Lakaplarla atışmayın. Birbirinizi rahatsız edecek laflar birbirimize takmayın. ayet kelimesi var. E, Hadis-i şerifte yine sizin biriniz oruçlu olduğu zaman -ol müstehcen konuşmasın. Ve la eskâb sokaklarda bağırıp çağırmasın. فَاِنْسَابْ Biri ona söverse, اَوْ قَاتَلُوا onunla kapışmaya, kavga etmeye kalkışırsa, فَاَلَّكُلْ اِنِّمْ رُحُنْ Ben oruçluyum, bana ilişme yani, hani oruçsuz olsam sana gösterirdim anlamında ama, ben oruçluyum desin geri çekilsin diyor. Onca Ramazan şerifte mümkün mertebe ağzı muhafaza edelim. Yalan, gıybet dedikodu, sövme, bunlar ağız işidir, ağzın büyük günahlarıdır. Bu günahlar orucun sevabını iptal ettirir. Melleme ve yalanı, boş konuşmayı, işte hele ki bunlar boştan da böyle bunlar bir tane haram. Bunları terk etmeyen kişifelecelillah hacetun fe yadaa ta'ama ve Bunun diyor yemesini, içmesini bırakıp da oruç tutmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Diyor. Acayip bir şey yani tutmasın yine yanlış anlaşılmasın. Tutmasın oruç bu adam demiyoruz. Ama Allah'ın buna işi düşmez diyor yani bu. Ne iştir bunu kabul etmez diyor. Onun için ağızlarına sahip olsunlar insanlar. Ee, biz de dua edelim ama tabii sadece duayla da olacak iş değil. İnsan da biraz gayretli olacak. Bir başka izleyicimiz de selamünaleyküm diye başlamış. Ee, sünnet niyetine sakal uzatmaya çalışıyorum. Fakat işe gireceğim diye kesecekmişim Yanlış yapmış olur muyum hocam? Yani bir, demek ki iş için e, ortam gereği belki de kesmesi şimdi gerekiyor. Şimdi efendim memurlarda falan e, bazı kurumlarda yasaktır. Evet, bu ee, da öyle bir şey. Olabilir. Öyle bir durum olduğu zaman Alaeddin Efendi Hazretleri buyururdu ki memurlara mazur diyorum. Sonra da derdi ki ama Allah mazur der mi bilmiyorum. <gülüyor> Öyle de bir şey derdi. Mazur yani şöyle hakikaten ihtiyaçlar bellidir. Çocuk çocuğun geçim durumu bellidir. Aç açık kalacak durumlar var. Yani kendi kesmiyor da müessese kestiriyorsa bunda e, bir şey diyemiyoruz. Ancak e, o ben işe girecekmişim, gireceğim diye kesecek mi? İşe gireceğin ne zaman? Gireceğin? Şimdi sen kesme. Fakat uzatmak, bir tutam yapmak esas sünnettir. Ee, bir numarayla bile almak, makine alması, ustura kökünü kazımamak haramdan kurtarır. Dolayısıyla e, insan en azından ustura vurmayarak haramdan kurtarmalıdır. Zaten tam sünnet yapmak isteyen bir tutam olacak. O bir tutam da burnundan ölçmeyeceksin, çenenin altından ölçeceksin. O zaman ne olur? Efendim, e, bayağı bir sakal olur. Bu olmadıktan sonra da bir numara, iki numarayla bile ee, yani ustura vurmasın ben evet, derim. Biraz kirli sakal modası He, da var, ustura, edebilir. Ustura vurmasın. Çünkü kökünü kazımak, halk tıraştır. Ustura ile olana deniyor. Öbürüne kas kısatmak deniyor. Evet. Ee, bir başka izleyicimiz de. Hocam, gelinin babasıyla görüşmüyor. Babasıyla kavga, affetmiyor. Babasına... Babasını affetmiyor yani. Ne evet, yapmamız ne gerekiyor? Ne yapmamızı? Barıştırmamız ya. gerekiyor. Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sulhü gayr. Sulh gayrdır. Barıştırmakta hayır vardır. Hele ki sılay kopmuş. Baba tamamen e, babası ya. Bu kayınpederi değil ki babası yani. Dolayısıyla e, burada büyük bir haram işleniyor. Laneti mucib bir günah işleniyor. sılay kesenleri kesenlere Allah lanet ettiğini beyan ediyor. La kellezine l'anevumullah Akraba ilişkisini kesenlere Allah lanet etmiştir diyor. Fesambe'um, kalp kulaklarını sahar etmiştir. Ve'am'a habsar'um, kalp gözlerini kör etmiştir diyor. Sullah-ı Rahim'e çok önem veriliyor İslam'da, acayip bir şey. Dolayısıyla araya girip barıştıranlar çok sevap alırlar. Çok fazilete nail olurlar. İnşallah gayret etsinler. Efendim bir başka soru, e, hocam demiş, maaşımı dolar olarak alıyorum. Yüksekten bozdurunca kendimi kötü hissediyorum. ...düşük kuru beklemeli miyim... ...yoksa en yüksekten mi bozdurayım... ...faize girmez değil mi hocam? Ya mübarek, <gülüyor> ne takmağı adamlar var... ...çok şüpheleniyorsan... <gülüyor> alt, ...limit koy üstünü bize verirsin yani... <gülüyor> ...tövbe estağfurullah... Yani, yani, lat, ...yani şunu demek istiyorum... ...helaldır yani biz bile yeriz demek istiyorum... ...helaldır yani... ...dolayısıyla bu... ...böyle bir şey olabilir mi ya... ...sen dolar olarak 300 300 alıyorsun zaten... ...Türk parasına çevirdim mi şu kadar e başka paraya çevirdim mi başka bir miktar çıkacak o fark etmez ki ne çıkarsa çıksın yani faize girmez ...efendim... Ee, dolayısıyla helal olarak helalım in Allah'tan yesin. Ee, bir başka soru daha var onu soralım hocam boşanalı 14 yıl oldu ben de eski eşimde evlenmedik evlenmemizde herhalde yeniden evlenmeyi kastediyor İslami olarak engel var mı? Efendim şimdi tabi var. 14'tür 144 geçse evlenemez ki. Şimdi bu ayrı, şimdi boşanalı diyor tabi İslam'a göre boşanmış mı? Bura bir mesele. Çünkü neden? Mahkeme boşar, bir talak sayılır. İki talak kalıyor. Çünkü bu kanunda iki üç talak lafı yok. Dolayısıyla bunu biz bilmiyoruz. Üç talakla boşandığını farz ederek söylüyoruz. Ee, ki boşanmak öyle olur İslam'da. Üç bağ koptu mu olur yani geri dönüşü olmayan, e, boşandıktan sonra e, yeniden evlenmeleri yasaktır. Yani, Ancak ikisinin fark. de başından, yani ikisinin derken, kadının başından bir, bir evlilik, evlilik geçmiş. geçmiş olması lazım. Ama telakı selase, yani e, üç boşanmanın peş peşe yaşanmış olması şartıyla, değil mi? Tabii tabii zaten o, yani olmadan... üç, üç botalakla boşanmış, yani <gülüyor> sıfatları kalmamış ki o da başkasıyla evlenebilsin. O takdirde diyor ki İslamiyet e, sen diyor madem anamını boşadın boşamadan düşünseydin kıskanıyorsan seviyorsan ne ediyorsan düşünseydin. Talak-ı selase yok ise geri döner. Evet. Yani bir talak gitmiş, iki talak gitmiş falan. Tabi burada şeyler de var. Yani ric'idir, bayindir bu farklar var ifadelerde. Boşol gibi söz var. Bir de kinayeli konuşmalar. Kinayede bahin oluyor. Yeni nikah gerekiyor. Her halükarda bunlar zaten yeni nikah alan diyor. Yani üç talakla boşanmışsa kadın biriyle evlenecek. Birleşmesi de şart. Sade formalite evlense boşası olmuyor. Hadis-i şerifte, e, ayet ve hadiste sabittir. Bakara suresinde فَاِنْ تَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لُّهُ Üçüncü talağı da verdiyse diyor. Artık ona o kadın helal olmaz. Hatta tenki azzevcen gayra başka bir eşle Evleninceye kadar. hadis Şerif'te diyor ki birleşinceye kadar. Dolayısıyla e, bir birleşme falan da en az olması gerekiyor ki tekrar o zevci akar ikinci koca onu boşayacak. İddeti yine beklenecek. E, üç ay geçecek. Ondan sonra yani on dört sene olmuş ne kadar olsa olsun. Tabii. Dönüş mümkündür. Evlenmeleri mümkündür. Böyle bir muamele kadın ama diyor ki biz evlenmedik diyor ikimiz de diyor. Evet. Onun için bu durumda evlenmelerinde engel vardır. Evet. Ee, Telakı ile boşanmış iseler. İseler tabi. Evet, ee, evet e, hocam süremizin sonundayız. Ee, programı noktaya koyuyoruz. Değerli izleyiciler bu haftanın da sonundayız. Pazartesi günü Ramazan ayı başlıyor. Ramazan'ın ilk gününden itibaren son gününe kadar iftar e, saatlerinde Cübbeli Ahmet Hoca e, flash ekranlarında olacak. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Ramazan'ınızı da şimdiden kutlayalım. Evet. Hepinize Hayırlı akşamlar. Ramazan şerifleriniz bu olsun.